Jane Austen Gurur ve Ön Yargı 1. Kitap Bölüm 1 Dünyaca kabul edilmiş bir gerçektir. Hali vakti yerinde olan her bekar erkeğin mutlaka bir eşe ihtiyacı vardır. Böyle bir erkek yeni bir muhite ilk adımını atarken ne hissediyor, ne düşünüyor kimse bilmez. Ama bu gerçek civardaki ailelerin aklına öyle yerleşmiştir ki, onu kızlarından birinin ya da diğerinin tapulu malı sayarlar. Duydun mu Mr. Bennet? Şekerim dedi eşi bir gün. Nedir Fyld korusu nihayet tutulmuş. Mr. Bennet duymadığını söyledi. Ama tutulmuş diye devam etti eşi. Mrs. Long az önce buradaydı. Bana her şeyi anlattı. Mr. Bennet cevap vermedi. Kim almış merak etmiyor musun diye haykırdı karısı sabırsızca. Söylemek istiyorsan itiraz etmem. Bu kadar davet ona yeterdi. Valla şekerim, bunu dinlemelisin. Mrs. Long diyor ki, Netherfield'ı Kuzey İngiltere'li büyük servet sahibi bir genç almış. Pazar günü dört atlı arabasıyla gelip geri görmüş ve öyle beğenmiş ki, Mr. Morris'le şıp diye anlaşmış. Michaelmas'tan önce mülkü devralacakmış. Birkaç hizmetçisi de gelecek hafta sonuna kadar evde olacakmış. Adı neymiş? Pinkley. ''Evli mi bekar mı?'' ''Aa bekar şekerim, bekar tabii. Çok zengin. Yılda dört beş bin kazanan bir bekar. Kızlarımız için ne hoş bir yer.'' ''Nasıl yani? Kızlarımızla ne ilgisi var?'' ''İlahi Mr. Bennett diye cevapladı karısı. ''Nasıl bu kadar yorucu olabiliyorsun?'' ''Kızlardan birini onunla evlendirmeyi düşündüğümü anlamış olmalısın. Buraya bu amaçla mı gelmiş?'' ''Nasıl böyle konuşabiliyorsun?'' Kızlardan birine aşık olması çok mümkün. O yüzden gelir gelmez onu ziyaret etmelisin. Bunun için bir sebep yok. Sen kızlarla gidebilirsin. Ya da onları kendi başlarına gönderebilirsin. Hatta bu belki daha iyi olur. Çünkü güzellikte onlardan aşağı kalır yanın olmadığı için Mr. Bingley aradan seni seçebilir. İltifat ediyorsun şekerim. Ben de güzellikten payımı almışım elbette. Ama artık kendimi bir şey sanacak halim yok. Beş kız büyütmüş bir kadın kendi güzelliğini düşünmekten vazgeçmelidir. O durumda düşünecek bir güzelliği olmaz zaten. Şekerim taşındığı zaman gerçekten gidip Mr. Binkley'i görmelisin. O kadarına söz veremem emin ol. Ama kızlarını düşün. Bak kızlar için ne büyük bir kısmet. Sir William'la Lady Lucas gitmeye kararlılar. Hem de sadece bu yüzden. Çünkü bilirsin onlar genelde yeni gelenleri ziyaret etmezler. Gerçekten gitmelisin. Çünkü sen gitmezsen bizim gitmemiz de imkansız olur. Sen de çok ince hesap yapıyorsun. Eminim Mr. Bingley sizi gördüğüne çok sevinecek. Ben de birkaç satır yazar seninle gönderirim. Kızların hangisini seçerse seçsin razıyım diye. Ama tabii küçük Liz'im için güzel bir şeyler eklemem lazım. Umarım öyle bir şey yapmazsın. Lizy ötekilerden bir nebze bile üstün değil. Hatta ne Jane'in yarısı kadar güzel... Ne de Lydia'nın yarısı kadar iyi huylu. Ama sen her zaman onu tutuyorsun. Hiçbirinin aman aman bir özelliği yok diye cevap verdi Mr. Bennet. Hepsi de başka kızlar gibi aptal ve cahiller. Ama Lizzie kardeşlerinden daha zeki. Mr. Bennet, kendi çocuklarını nasıl böyle aşağılayabiliyorsun? Canımı sıkmaktan zevk alıyorsun. Zavallı sinirlerime hiç acıman yok. Beni yanlış anladın hayatım. Sinirlerine büyük saygım var. Sinirlerin benim eski dostum. En az 20 yıldır ısrarla sinirlerinden bahsetmeni dinliyorum. Neler çektiğimi nereden bileceksin? Sen atlatırsın, daha uzun yıllar yaşar, yılda 4 bin kazanan bir sürü gencin buralara geldiğini görürsün. Sen ziyaret etmekten sonra 20 tane de gelse bize faydası olmaz. İçin rahat olsun hayatım, 20 tane olursa hepsini ziyaret ederim. Mr. Bennett öylesine tuhaf bir hazır cevaplık. İnce alaycılık, soğukluk ve bencillik karışımı bir adamdı ki 23 yıllık deneyim karısının onun karakterini anlamasına yetmemişti. Karısının huyunu anlamak daha az zordu. Anlayışı kıt, eğitimi düşük, tepkileri kestirilemez bir kadındı. Mutsuz olduğu zaman sinirleri bozuldu sanırdı. Hayatta bütün derdi kızlarını evlendirmekti. Tesellisi ise ziyaretler ve haberlerdi. Bölüm 2 Mr. Bennett, Mr. Bingley'ye ilk uğrayanlardan biri oldu. Son ana kadar karısını gitmeyeceğini inandırdıysa da gitmeye baştan beri niyetliydi. Ziyaretten sonra akşama dek karısına bunu söylemedi. Akşamleyin de aşağıdaki şekilde açıkladı: İkinci kızının şapka süslemesini izlerken Ansızın, umarım Mr. Bingley beğenir Liz'i dedi. Mr. Bingley'in neyi beğendiğini anlama imkanımız yok dedi alnisi kederle. Ziyaretine gitmeyeceğimize göre. ''Ama unutuyorsun anne'' dedi Elizabeth. ''Onunla baloda karşılaşacağız.'' Mrs. Long tanıştırmaya söz verdi. ''Mrs. Long'un tanıştıracağını sanmıyorum. Kendi iki yeğeni varken bencil iki yüzlü bir kadın o. İtibar etmem.'' ''Ben de etmem'' dedi Mr. Bennet. ''Hem onun yardımına ihtiyacınız olmadığını memnuniyetle söyleyebilirim.'' Mrs. Bennett cevap vermeye tenezzül etmedi ama kendini tutamayıp kızlarından birini azarlamaya başladı. Öyle öksürüp durma Tanrı aşkına Kiti. Sinirlerime acı biraz. Parça parça ettin sinirlerimi. Kiti öksürük konusunda hiç dikkatli değil dedi babası. Yanlış zamanda öksürüyor. Keyfimden öksürmüyorum diye cevap verdi Kiti huysuzca. Yok balon ne zaman Lizi? Bir dahaki haftaya yarın. Alış işte dediği haykırdı annesi. Mrs. Long ancak bir gün önce dönecek. O zaman da adamı tanıştıramaz. Çünkü daha kendisi tanışmamış olur. Öyleyse şekerim Arkadaşının yeni sen al ve Mr. Bingley'i onunla tanıştır. İmkansız Mr. Bennet, imkansız. Adamla daha ben tanışmıyorum. Nasıl böyle bunaltıcı olabiliyorsun? Titizliğine katılıyorum. 15 günlük tanışıklık elbette çok az. İnsan 15 günden önce tanınmaz. Ama biz harekete geçmezsek başkası geçer. Kaldı ki Mrs. Long'la yeğenleri de şanslarını deneyecekler. O halde maksat kibarlık değil mi? Sen yardımı reddedersen bu işi ben üstlenebilirim. Kızlar babalarına baktılar. Mrs. Bennet saçmalıyorsun dedi sadece. Bu sert sözün anlamı ne olabilir diye haykırdı Mr. Bennet. Tanışma adetlerini ve bunlara verilen önemi saçmalık olarak mı görüyorsun? O konuda seninle aynı fikirle değilim. Ne diyorsun Mary? Derin düşünceleri olan, büyük kitaplar okuyan, notlar alan bir kız olarak. Mary çok anlamlı bir şey söylemek istedi ama beceremedi. Mary fikirlerini toparlarken diye devam etti Mr. Bennet. Biz Mr. Binkley'e dönerim. Bıktım Mr. Bingley’den diye haykırdı karısı. Bunu duyduğuma üzüldüm ama niye daha önce söylemedin? Bunu bu sabah biliyor olsaydım adamı ziyaret etmezdim. Büyük şanssızlık ama gittiğime göre artık tanışmıyormuş gibi yapamayız. Hanımların şaşkınlığı tam istediği gibiydi. Hatta Mrs. Bennet'ınki diğerlerini geçti. Yine de ilk neşe dalgası durulurken Mrs. Bennet bunu baştan beri beklediğini söylemeye başladı. Ne kadar iyisin sevgili Mr. Bennet ama seni sonunda ikna edeceğimi biliyordum kızlarını böyle bir tanışıklığı ihmal edemeyecek kadar sevdiğinden emindim. Vallahi nasıl memnun oldum. Ayrıca çok da iyi bir şaka. Sen bu sabah git ama bu saate kadar tek kelime etme. Hadi bakalım Kitty, şimdi istediğin kadar öksürebilirsin dedi Mr. Bennett bunları derken odadan çıktı. Karısının coşkusundan bir tab düşmüş halde. Ne muazzam bir babanız var kızlar dedi Mrs. Bennett kapı kapandığı zaman. Emeklerini nasıl ödeyeceksiniz bilmiyorum. Hatta benim emeklerimi. Bizim yaşımızda her gün yeni biriyle tanışmak insana pek hoş gelmez ama sizin hatırınız için her şeyi yaparız. Lydia tatlım sen en küçüklerisin ama bence Mr. Binkley ilk baloda seninle dans edecek. Yoo dedi Lydia gözü peklikle. Ben korkmuyorum. En küçükleri olabilirim ama en uzunlarıyım. Akşamın sonraki saatleri Mr. Bingley'in ziyareti ne zaman iade edeceğini tahmin etmekle ve onu ne zaman yemeğe davet edebileceklerine karar vermekle geçirildi. Bölüm 3 Mrs. Bennet beş kızıyla birlikte ne kadar sıkıştırdıysa da kocasından Mr. Bingley'in tatmin edici bir tarifini almayı beceremedi. Adamcağıza her yandan saldırdılar. Arsız sorularla, kurnaz tahminlerle, uzak imalarla ama o bu girişimlerin hepsini savuşturdu. Onlar da sonunda komşuları Lady Lucas'ın ikinci elden edindiği bilgiyle yetinmek zorunda kaldılar. Lady Lucas'ın raporu hayli olumluydu. Sir William adamdan hoşlanmıştı. Gayet genç, harikulade yakışıklı, son derece sevimliydi ve bunları taçlandırırcasına ilk baloya geniş bir arkadaş grubuyla katılmak niyetindeydi. Daha sevindirici bir şey olamazdı. Dansı sevmek aşık olma yolunda önemli bir adımdı. Mr. Bingley'in kalbi için keyifli umutlar beslendi. Kızlarımdan birinin nedir fayda şöyle mutlu mutlu yerleştiğini görebilsem dedi Mrs. Bennet kocasına. Bir de ötekiler öyle iyi evlilikler yapsalar dünyada başka hiçbir şey istemem. Birkaç gün içinde Mr. Binkley Mr. Bennet'ın ziyaretine karşılık verdi ve onunla kütüphanede 10 dakika kadar oturdu. Güzelliklerini işittiği genç hanımların huzuruna kabul edileceğini umut etmişti ama sadece babayı görebildi. Hanımlar biraz daha şanslıydılar. Üst kat penceresinden mavi bir ceket giydiğini ve siyah bir ata bindiğini görme imkanı buldular. Yemek daveti hemen sonra kendisine iletildi. Mrs. Bennet ev sahibeliğine itibar kazandıracak yemekler tasarlamaya başlamıştı ki hepsini erteleyen bir cevap geldi. Mr. Bingley ertesi gün şehre inmek zorundaydı. Dolayısıyla davetlerini üzülerek vesaire vesaire kabul edemiyordu. Mrs. Bennet'ın çok canı sıkıldı. Hertfordshire'a gelişinden hemen sonra şehirde ne iş olabilir anlayamıyordu. Her an oradan oraya kaçan biri olabileceğinden ve Netherfile'de doğru dürüst yerleşemeyeceğinden korkmaya başladı. Lady Lucas Londra'ya sadece balo için geniş bir arkadaş grubu getirmeye gittiğini fikrini ortaya atarak korkularını bir parça yatıştırdı. Çok geçmeden Mr. Bingley'in baloya beraberinde 12 bayan ve 7 bey getireceği bilgisi geldi. Kızlar o kadar çok hanımı düşününce endişelendiler ama balodan önceki gün Londra'dan beraberinde 12 yerine sadece altı hanım getirdiğini, beşinin kız kardeşi, birinin de kuzeni olduğunu duyunca rahatladılar. Nihayet balo salonuna girdikleri zaman grup sadece beş kişiden oluşuyordu. Mr. Bingley iki kız kardeşi, büyüğün kocası ve bir başka delikanlı. Mr. Bingley yakışıklı ve kibardı. Hoş bir yüzü, rahat, özentisiz davranışları vardı. Kız kardeşleri zarif kadınlardı ve sosyetik bir havaları vardı. Eniştesi Mr. Hurst beyefendi görünüyordu. O kadar ama arkadaşı Mr. Darcy ince, uzun boyu, güzel yüzü, soylu duruşuyla ve içeri girdikten beş dakika sonra ortada dolaşan yılda on binlik geliri olduğu söylentisiyle çabucak odanın dikkatini çekti. Beyler düzgün bir adam olduğunu söylediler. Hanımlar da Mr. Bingley'den çok daha yakışıklı olduğunu açıkladılar ve hayranlık dolu bakışlar üstünde toplandı. Ta ki akşamın ortalarına doğru. Tavırları hoşnutsuzluk yaratarak popülerliğinin tersine çevirene kadar. Çünkü gururlu, kendi etrafından üstün gören, memnuniyetsiz biri olduğu anlaşılmıştı. O zaman derbi şairdaki geniş aralisi bile onu itici, tipi bozuk ve arkadaşıyla mukayese değmez bulunmaktan kurtaramadı. Mr. Bingley kısa sürede kendini salonun bütün önde gelenlerine tanıtmıştı. Canlı ve içtendi. Her dansa katıldı. Balo o kadar erken bittiği için kızdı ve Netherfile'de kendisi balo vermekten söz etti. Böyle cana yakın hareketler onun hakkında bir fikir verir. Arkadaşıyla ne kadar zıttı. Mr. Darcy sadece bir kez Mrs. Hurst'le bir kez de Miss Binkley ile dans etti. Başka bir hanıma takdim edilmeyi reddetti ve akşamın geri kalanını odada dolaşarak arada bir kendi grubundan biriyle laflayarak geçirdi. Karakteri konusunda karar verildi dünyadaki en gururlu, en sevimsiz adamdı. Herkes bir daha oraya gelmemesini diledi. Ona karşı en şiddetli tepki gösterenlerden birisi Mrs. Bennet'tı. Adamın genel haline duyduğu hoşnutsuzluk kızlarından birinin hafife alması üzerine öfkeye dönüştü. Elizabeth Bennet erkek kıtlığından iki dans boyunca oturmak zorunda kalmıştı. Bir ara Mr. Darcy Elizabeth'in o kadar yakınında dikiliyordu ki Elizabeth arkadaşını katılmaya zorlamak için birkaç dakikalığına danstan gelen Mr. Bingley ile arasında geçen konuşmaya kulak misafir oldu. ''Hadi Darcy'' dedi Mr. Bingley. ''Dans etmen lazım. Yalnız başına kös kös dikilip durduğunu görmekten nefret ediyorum. Dans et hadi.'' ''Asla olmaz. Hoşlanmadığımı bilirsin. Eşimi iyi tanımadan dans etmem. Böyle bir toplulukta imkansız. Kız kardeşlerin dolu.'' Salonda da bana eziyet olmadan dansa kaldırabileceğim başka kadın yok. Dünyayı verseler diye haykırdı Bingley. Senin kadar müşkül pesent olmam. Doğrusu bunca güzel kızı ömrümde bir arada görmedim. Hele birkaç tanesi var ki olağanüstü alınmalılar. Tabii sen odadaki en güzel kızla dans ediyorsun dedi Mr. Darcy en büyük Miss Bennet'a bakarak. Gördüğüm en güzel yaratık ama hemen arkanda oturan bir kardeşi var. O da çok güzel ve çok sevimli. ''Eşime söyleyeyim seni tanıştırsın.'' ''Hangisini kastediyorsun?'' Ve arkasını dönüp bir an Elizabeth'e bakındı. Gözlerini yakalayınca kendi gözlerini çekip soğukça şöyle dedi. ''Eh işte ama beni baştan çıkaracak kadar güzel değil. Hem şu an başka erkeklerin dudak büktüğü kızlara önem verecek halde değilim. Bence eşine dön ve gülücüklerinin keyfini çıkar. Çünkü benimle zamanını harcıyorsun.'' Mr. Bingley arkadaşının tavsiyesine uydu. Mr. Darcy uzaklaştı ve Elizabeth ona karşı hiç de hoş olmayan duygularla baş başa kaldı. Yine de hikayeyi olanca neşesiyle arkadaşlarına anlattı. Çünkü her günün şeyden zevk alan, canlı, şakacı bir ruhu vardı. Akşam bütün aile için keyifli geçti. Mrs. Bennet büyük kızının Netherfield grubunun derin hayranlığını kazandığını görmüştü. Mr. Bingley onunla iki kez dans etmişti. Kız kardeşleri de ona özel davranmışlardı. Jane bunu annesi kadar memnuniyetle ama annesinden daha sakin karşıladı. Elizabeth Jane'in memnuniyetini hissetti. Mary kendisinden Miss Bingley'e civardaki en hünerli kız diye bahsedildiğini duymuştu. Catherine'le Lydia'da hiç eşsiz kalmayacak kadar şanslıydılar. Zaten şimdilik balo deyince tek akıllarına gelen buydu. Böylece Longbourn'e keyifli döndüler. Evleri Longburn köyündeydi ve köyün arazi sahibi onlardı. Mr. Bennet'ı hala ayakta buldular. Mr. Bennett eline kitap alınca zamanı unuturdu ama şimdi öyle muazzam beklentiler yaratan akşamın havadislerini pek merak ediyordu. Karısının yabancıyla ilgili tüm umutlarının boşa çıkacağını düşünmüştü. Daha çok ama az sonra farklı bir hikaye dinlemek üzere olduğunu anladı. ''Ah sevgili Mr. Bennett dedi karısı odaya girerken. ''Nasıl zevkli bir akşam geçirdik. Nasıl müthiş bir balı oldu. Keşke sen de gelseydin.'' Jane'e tek kelimeyle bayıldılar. Herkes ne kadar müthiş göründüğünü söyledi. Mr. Binkley de ona bayıldı. Onunla iki kez dans etti. Düşünsene hayatım onunla gerçekten iki kez dans etti. Üstelik koca odada ikinci kez dansa kaldırdığı tek kız oydu. İlk önce Miss Lucas'ı kaldırdı. Gerçi onları beraber görünce çok canım sıkıldı ama neyse ki kızdan hoşlanmadı. Zaten kim hoşlanır ki? Ama dans başlayınca Jane e tam anlamıyla çarpılmış gibiydi. Sonra kim olduğunu soruşturdu. Kendini sanıştırdı. Sonra ikinci dans için ona teklifte bulundu. Sonracığıma üçüncü dansı Miss King'le, dördüncüyü Maria Lucas'la, beşinciyi yine Jane'le, altıncıyı da ile. Bana biraz acıması olsaydı diye haykırdı kocası sabırsızca. Yarısı kadar bile dans etmezdi. Tanrı aşkına artık eşlerinden bahsetme. İlk dansta bileğini burksaymış keşke. Ama hayatım diye devam etti Mrs. Bennet. Adamı çok beğendim. Acayip yakışıklı. Kız kardeşleri de çok alımlı kadınlar. Hayatında daha zarif elbiseler görmedim. Bence Mrs. Hurst'ün duvaletindeki dantel burada yine sözü kesildi. Mr. Bennet kılık kıyafet tarifine itiraz etti. Mrs. Bennet bunun üzerine konunun bir başka yönünü aramak zorunda kaldı ve içi acıyarak ve biraz da abartarak Mr. Darcy'nin inanılmaz kabalığını anlattı. Ama seni temin ederim diye ekledi. Lizzie onun zevkine uymamakla pek bir şey kaybetmedi. Çünkü son derece sevimsiz, korkunç bir adam. ilgilenmeye değmez. Öyle kendini beğenmiş, öyle burnu havada ki katlanması imkansız. Ortalarda dolandı durdu. Matah bir şeymiş gibi. Dans edecek kadar bile yakışıklı değil. Keşke orada olsaydın da şekerim haddini bildirseydin. Adamdan cidden nefret ettim. Bölüm 4 Jane ve Elizabeth yalnız kaldıkları zaman daha önce Mr. Bingley'i övmek konusunda tedbirli davranan Jane kız kardeşine onu ne kadar beğendiğini anlattı. Bir erkek işte tam böyle olmalı dedi. Akıllı uslu, iyi huylu, canlı. Daha önce hiç öyle hoş tavırlar görmemiştim. Öyle rahat, öyle terbiyeli ki. Yakışıklı ayrıca diye cevapladı Elizabeth. Eh bir erkek aynı zamanda yakışıklı da olmalı. Mümkünse. Demek ki her şeyi dört dörtlük. İkinci kez dansa kaldırması çok gururumu okşadı. Böyle bir iltifat beklemiyordum. Öyle mi? Ben senin adına bekliyordum. Ama bu da aramızdaki bir başka büyük fark. İltifatlar seni hep şaşırtıyor. Beni hiç şaşırtmıyor. Sana tekrar teklif etmesinden daha doğal ne olabilirdi ki? Odadaki her kadından beş kat daha güzel olduğunu görmemesi mümkün değildi. Bunu onun kibarlığına borçlu değiliz. Evet, cidden çok hoş. Onu beğenmene izin veriyorum. Çok daha aptallarını beğendin. Aman Lizzie. Valla genelde insanları beğenmeye çok hazırsın. Kimsenin kusurunu görmüyorsun. Sana göre bütün dünya iyi, sevimli. Hayatta kimseden kötü bahsettiğini duymadım. Kimseyi yargılamak konusunda acele etmek istemem. Ama düşündüğümü de her zaman söylerim. Biliyorum söylersin. Tuhaf olan da bu zaten. Senin sağduyuna sahip olup başkalarının aptallıklarına, saçmalıklarına karşı böyle içtenlikle kör olmak... ''Samimiyet numarası yapmak yeterince yaygın. Her yerde görüyorsun. Ama gösterişsiz, plansız şekilde içten olmak, herkesin karakterinin iyi yanını alıp daha da iyi yapmak ve kötü yanından bahsetmemek sadece sana has. Sen şimdi bu adamın kız kardeşlerini de sevmişsindir değil mi? Onların hali tavrı onunki gibi değil.'' ''Değil tabii, ilk başta. Ama konuştuğum zaman çok hoş kadınlar. Miss Pinkley kardeşiyle kalıp evi idare edecek.'' Bizim için çok tatlı bir komşu olmazsa epey yanılmış olurum. Elizabeth sessizlik içinde dinledi. Ama ikna olmadı. İki hanımın balodaki tavırları pek öyle herkesin hoşuna gidecek gibi değildi. Ablasından daha hızlı bir gözlem gücü, daha az esnek bir tabiatı, kendisine yönelik ilgiden hiç etkilenmeyen bir muhakeme yeteneği olan Elizabeth, onların davranışlarını onaylamaya pek eğilimli değildi. Aslında gayet sarif kadınlardı. Keyifli oldukları zaman kibar davranmaktan, diledikleri zaman sevinli olmaktan geri kalmıyorlardı. Ama gururlu ve kendini beğenmiştiler. Güzel saydırlardı. Şehirdeki ilk özel okulların birinde eğitim görmüşlerdi. 20 bin poundluk bir servetleri vardı. Gereğinden fazla para harcama ve mevki sahibi insanlarla görüşme alışkanlıkları vardı. Dolayısıyla kendilerini yüksek görmeye, başkalarını küçük görmeye her bakımdan hakları vardı. Kuzey İngiltereli saygın bir aileye mensuptular ve bu gerçek belleklerine erkek kardeşlerinin servetinin de kendi servetlerinin de ticaret yoluyla edinilmiş olduğu gerçeğinden daha derinlemesine yerleşmişti. Mr. Binkley'e babasından yaklaşık 100 bin poundluk bir mülk miras kalmıştı. Babası hep bir malikane almak istemiş ama ömrü yetmemişti. Mr. Binkley de aynı şeye niyetlenmiş ve birkaç kez bölgesini seçmişti. Ama şimdi iyi bir ev ve avlanacak arazi bulduğuna göre onun rahat tabiatını iyi bilen birçok kişi ömrünün geri kalanını nedir fayda geçirebileceğinden ve satın alma işini sonraki kuşağa bırakabileceğinden kuşkulanıyordu. Kız kardeşleri onun kendi malikanesi olsun diye çok heves ediyorlardı. Şimdi sadece kiracı olarak yerleştiyse de Miss Pinkley onun evini idare etme konusunda hiç de isteksiz değildi. Servet sahibi olmaktan çok mevki sahibi bir adamla evli olan Mrs. Hurst ise... Onun evini canı istediği zaman kendi ev olarak görmekten hoşlanmıyor değildi. Mr. Bingley rastlantı sonucu Nedir Files konağına bakması tavsiyesine uyduğu zaman reşit olalı daha iki sene olmamıştı. Yarım saat evin içine dışına baktı. Konumunu ve ana odalarını beğendi. Mal sahibinin övgülerinden tatmin oldu ve evi hemen tuttu. Bingley ile Darcy arasında büyük karakter farkına rağmen istikrarlı bir arkadaşlık vardı. Bingley rahatlığı. Açıklığı yumuşak başlılığıyla kendini Darcy'ye sevdirmişti. Oysa hiçbir kişilik kendi kişiliğine daha zıt olamazdı. Kaldı ki kendi kişiliğinden de şikayeti görünmüyordu. Bingley Darcy'nin görüşlerinin sağlamlığını alabildiğine güveniyor. Onun muhakeme yeteneğine büyük saygı duyuyordu. Darcy'nin anlayış gücü daha yüksekti. Bingley yetersiz olduğundan değil ama Darcy zekiydi. Aynı zamanda mağrur, mesafeli ve titizdi. Ve tavırları görgülü de olsa davetkar değildi. Bu bakımdan arkadaşı çok daha ayrıcalıklıydı. Binkley her gittiği yerde kendini sevdireceğinden emindi. Darcy ise sürekli olarak insanları küstürüyordu. Merit'in Balos'u hakkındaki konuşmaları da kişiliklerini yeterince gösteriyordu. Binkley daha önce hiç o kadar hoş insanlara, o kadar güzel kızlara rastlamamıştı. Herkes ona karşı son derece nazik ve özenli davranmıştı. Hiçbir resmiyet ya da kasıntılık olmamıştı. Kısa zamanda kendini tüm salona tanış hissetmişti. Miss Bennet'a gelince daha güzel bir melek hayal edemiyordu. Onun aksine Darcy güzelliği az, görgüsü sıfır bir kalabalık görmüştü. Kimseye en ufak bir yakınlık duymamış, kimseden ilgi alaka görmemişti. Miss Bennet kabul ediyordu, güzeldi ama fazla gülüyordu. Mrs. Hurst ve kız kardeşi aynı fikri paylaşsalar da ona hayran olmuş, ondan hoşlanmışlardı. Tatlı bir kız olduğunu, onu daha iyi tanımaya itiraz etmeyeceklerini söylüyorlardı. Böylece Miss Bennet tatlı bir kız olarak kabul edildi ve erkek kardeşleri dilerse onu düşünmek konusunda kendini izinli hissetti. Bölüm 5 Longburn'dan kısa bir yürüyüş mesafesi uzakta Bennet'lerin sıkı fıkı oldukları bir aile yaşıyordu. Sir William Lucas vaktiyle Mariton'da tüccardı. Hatrı sayılır bir servet yapmış, belediye başkanlığı sırasında krala şükranlarını sunarak şövalyelik şerefine erişmişti. Bu ayrıcalık belki fazla güçlü bir biçimde hissedilmişti. Adamın küçük bir pazar kasabasındaki işinden ve evinden soğunmasına yol açmıştı. Sonra ikisini de bırakıp ailesiyle Mariton'dan bir mil kadar uzaktaki bir eve taşınmış. Ev o tarihten itibaren Lucas Köşkü adını almıştı. Burada iş güç derdinden uzakta, kendi önemini zevkle düşünebiliyor, kendini sadece dünyaya karşı kibar davranmakla meşgul edebiliyordu. Ünvan onu gururla doldurduysa da küstahlaştırmadı. Tam tersine, herkese karşı nezaket kesildi. Doğası gereği yumuşak başlı, dost canlısı ve hatırşınastı. Sen James'deki takdimi onu saraylı da yapmıştı. Lady Lucas çok iyi kalpli bir kadındı. Mrs. Bennet'e iyi komşu olamayacak kadar akıllı değildi. Birkaç çocuğu vardı. 27 yaşında, aklı başında, zeki bir genç kadın olan en büyükleri Elizabeth'in yakın arkadaşıydı. Lucas'ların ve Bennet'ların kızlarının buluşup her balo hakkında konuşmaları şarttı. Balonun ertesi sabahı Lucas'ların kızları dinlemek ve anlatmak için Longburn'a e geldiler. Akşama iyi başlanın Charlotte dedi Mrs. Bennet, Miss, Miss Lucas'a. Kibar bir ağırbaşlılıkla. Mr. Binkley'in ilk seçimi sen oldun. Evet ama ikinci seçimini daha çok beğendi galiba. Aaa Jane'i kastediyorsun sanırım. Onunla iki kez dans etti diye. Elbette bu onu beğendiğini düşündürüyor. Doğrusu ben de beğendiğine inanıyorum. Bu konuda bir şeyler duydum ama tam ne bilmiyorum. Mr. Robinson'la ilgili bir şey. Belki Mr. Robinson'la konuşurken duyduğum şeyleri kastediyorsun. Sana bahsetmedim mi? Mr. Robinson ona bizim Merit'in balolarını nasıl bulduğunu... Odada pek çok güzel kadın olduğunu düşünüp düşünmediğini, en çok hangisini beğendiğini sordu. O da son soruya hemen cevap verdi. ''Aa, Miss Bennet şüphesiz, kimse aksini söyleyemez.'' Vay canına, evet bu gayet açıkmış cidden, öyle görünüyor ki sanki ama yine de bütün bunlar bir yere varmayabilir. ''Benim işittiklerim seninkilerden daha anlamlı Elisa.'' dedi Charlotte. ''Mr. Darcy arkadaşı kadar kulak verilecek biri değil değil mi?'' ''Zavallı Eliza, ona zor katlanılır. Lütfen Lizinin aklına girme, o adamın terbiyesizliğini kafasına takmasın. Öyle sevimsiz bir adam ki onun tarafından beğenilmek tam bir talihsizlik olurdu.'' Mrs. Long dün gece bana yarım saat yanında oturup bir kere bile ağzını açmadığını söyledi. ''Emin misiniz hanımefendi, ufak bir hata yok mu?'' dedi. ''Jane, Mr. Darcy'nin onunla konuştuğunu açıkça gördüm.'' ''Öyle.'' Çünkü sonunda ona nedir fayda nasıl bulduğunu sordu. O da mecburen cevap verdi. Ama kendisiyle konuşuldu diye çok kızmış gibiydi dedi. Miss Binkley bana onun yakın tanıdıkları arasında değilse konuşmadığını söyledi dedi Jane. Tanıdıklarıyla olunca gayet cana yakın biriymiş. Tek kelimesine inanmıyorum şekerim. O kadar cana yakın olsaydı Mrs. Longla konuşurdu. Nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum. Herkes onun gurur delisi olduğunu söylüyor. Galiba Mrs. Long'un arabası olmadığını, baloya kiralık faytonla geldiğini duymuş. Mrs. Long'la konuşmaması umurumda değil, dedi Miss Lucas. Ama keşke Eliza'yla dans etmiş olsaydı. Bir dahaki sefere Liz'i, dedi annesi. Yerinde olsam ben de onunla dans etmem. İnanıyorum ki hanımefendi, onunla asla dans etmeyeceğime rahatlıkla söz verebilirim. Adamın gururu, dedi Miss Lucas. Beni o kadar rahatsız etmiyor. Çünkü bir açıklaması var. Ailesi ve serveti olan, o kadar yakışıklı, her şeyi tas tamam bir gencin kendine değer vermesinde şaşılacak bir şey yok. Gururlu olmaya hakkı var diyebilirim. Bu çok doğru diye cevapladı Elizabeth. Ben de gururunu kolayca affedebilirdim. Benim gururumu yaralamasaydı. Gurur diye gözlemde bulundu Mary. Her zamanki gibi fikirlerinin sağlamlığıyla övünç duyarak, bence çok yaygın bir kusurdur. Okuduğum onca şeyden sonra şuna inandım ki gerçekten çok yaygın. İnsan doğası gurura bilhassa eğilimli. O ya da bu gerçek ya da hayali bir özellikten ötürü kendinden memnuniyet duymayan pek az kişi vardır. Gurur ve gösteriş farklı şeyler ama sık sık aynı anlamda kullanılıyorlar. İnsan gösteriş düşkünü olmadan gururlu olabilir. Gurur daha çok kendimizle ilgili görüşümüze bağlıdır. Gösteriş ise bizim hakkımızda başkalarına ne düşündürtmek istediğimize. Mr. Darcy kadar zengin olsaydım diye haykırdı ablalarıyla gelen Lucas'ların oğullarından biri. Ne kadar gururlu olduğu aldırmazdım. Tazı sürüsü besler, her gün bir şişe şarap içerdim. O zaman gereğinden çok içerdim dedi Mrs. Bennet. Ben de gördüğüm an şişeyi elinden alırdım. Oğlan alamazdım diye itiraz etti. Mrs. Bennet alırdım demeye devam etti ve tartışma ancak ziyaletle birlikte bitti. Bölüm 6 Longburn hanımlar hemen Netherfile'i ziyaret ettiler. Ziyaret usulünce iade edildi. Miss Bennet'ın hoş tavırları Mrs. Hurst'le ile Miss Bingley'in beğenisini arttırdı. Her ne kadar anne dayanılmaz küçük kardeşler konuşmaya değmez bulunduysa da onlarla daha iyi tanışmak arzusu en büyük iki kıza doğru ifade edildi. Bu ilgi Jane tarafından büyük bir zevkle kabul edildi ama Elizabeth neredeyse ablası da dahil olmak üzere herkese nasıl küçümseyerek davrandıklarını gördü ve onlardan hoşlanmaya yanaşmadı. Yine de Jane'e gösterdikleri ve muhtemelen erkek kardeşlerinin Jane'e olan hayranlığından kaynaklanan kibarlığın bir değeri vardı. Adamın ona hayran olduğu her karşılaşmalarında belli oluyordu. Elizabeth'e göre Jane'in adam için en başta beslemeye başladığı duygulara kendini bırakmakta olduğu Nihayet sırılsıklam aşık olacağı açıktı ama bunun dünya tarafından fark edilmesi ihtimalinin bulunmadığını zevkle düşünüyordu. Çünkü Jane ağır başlığı ve neşeliliği büyük bir duygu gücüyle birleştiriyor, bu da onu münasebetsiz insanların kuşkularından koruyordu. Bunu arkadaşı Miss Lucas'a söyledi. Böyle bir durumda diye cevapladı Charlotte. Etrafa karşı vakur olmak hoş olabilir ama bu kadar iyi korunuyor olmak bazen zararlıdır. Eğer bir kadın sevgisini sevdiği adamdan aynı beceriyle saklarsa adamı elde etme fırsatını kaçırabilir. O zaman dünyanın da haberi olmadığına inanmak zayıf bir teselli olur. Hemen her ilişkide öyle çok minnet ya da gösteriş duygusu vardır ki bir şeyleri kendi haline bırakmak emniyetli olmaz. Hepimiz serbestçe başlayabiliriz. Hafif bir eğilim gayet doğaldır ama pek azımızda cesaret verilmeden gerçekten aşık olacak yürek vardır. Onda dokuz kadın için doğrusu hissettiğinden daha fazla sevgi göstermektir. Binkley kuşkusuz ablanı beğeniyor ama ablan devamı için ona yardım etmezse adam beğenmekten öteye gidemeyebilir. Ama yardım ediyor elinden geldiğince. Adama gösterdiği ilgiyi eğer ben anlıklayabiliyorsam o anlamamak için aptal olmalı. Unutma Eliza o Jane'in tabiatını senin kadar bilmiyor. Ama bir kadın bir erkeği beğeniyorsa ve bunu saklamaya çalışmıyorsa erkek bunu fark eder. Fark eder belki eğer kadını yeterince görürse. Ama Pinkley ile Jane sık görüşüyor olsalar da uzun süre baş başa kalmıyorlar. Birbirlerini hep büyük karışık gruplar içinde görüyorlar. Bu yüzden her anı birbirleriyle konuşarak değerlendirmeleri imkansız. Dolayısıyla Jane adamın dikkatini kendinde toplayabildiği her dakikayı sonuna dek kullanmalı. Adamı garantiye aldıktan sonra aşık olmak için bol bol vakti olur. Planın sağlam diye cevapladı Elizabeth. Tabii iyi evlilik yapma arzusu dışında hiçbir şey söz konusu değilse. Eğer ben zengin bir koca bulmaya hatta sadece bir koca bulmaya kalkışsaydım herhalde planımı uygulardım. Ama Jane'in duyguları böyle değil. O plana göre hareket etmiyor. Henüz kendi duygularından bile emin değil. Bunun akıllıca olup olmaması bir yana adamı sadece 15 gündür tanıyor. Merit'ın da onunla dört dans yaptı, bir sabah onu evinde gördü ve o zamandan beri dört kez akşam yemeğinde bir araya geldiler. Bu kadarı adamın karakterini anlamasına yetmiyor. Düşündüğün gibi değil, onunla sadece yemek yemiş olsaydı bir tek iştahlı olup olmadığını öğrenmiş olurdu. Ama unutma ki dört akşam da birlikte geçirildi. Dört akşam çok şey fark ettirebilir. Evet, bu dört akşam onlara 21'i Konken'den daha çok sevdiklerini öğrenme şansı verdi. Ama başka temel özellikler konusunda çok şeyin ortaya çıktığını sanmıyorum. Vallahi dedi Charlotte, Ceyne e bütün kalbimle başarı dilerim. Onunla yarın evlense 12 ay karakterini inceledikten sonra evlenmiş kadar büyük bir mutluluk şansı olacağına inanıyorum. Evlilikte mutluluk tümüyle şans meselesidir. Taraflar birbirlerini gayet iyi tanısalar da, hatta baştan çok benzer olsalar da bu mutluluklarına en ufak bir katkıda bulunmaz. Sonradan daima değişmek için çırpınır başkalarını derde sokarlar. Hayatını birlikte geçireceğin kişinin kusurlarını ne kadar az bilirsen o kadar iyidir. Beni güldürüyorsun Charlotte ama bu akıl kârı değil. Sen kendin bu şekilde davranamazdın. Mr. Bingley'in ablasına gösterdiği ilgiyi gözlemlemekle meşgul olan Elizabeth kendisinin de onun arkadaşının gözünde ilgi odağı haline gelmekte olduğundan şüphelenecek durumda değildi. Mr. Darcy ilk başta onun güzel olduğunu bile kabul etmemişti. Balo da ona hayranlık duymadan bakmıştı. Bir dahaki karşılaşmalarında ise ona sadece eleştirmek için bakmıştı. Ama kızın yüzünde tek bir güzel taraf olmadığını kendisine ve arkadaşına söylemesiyle kara gözlerindeki harikulade ifadenin o yüzü olağan dışı zeki kıldığını görmeye başlaması neredeyse bir oldu. Bu keşfi aynı şekilde dikkat dolu başkaları takip etti. Eleştirel bir gözle bakınca biçiminde birden fazla simetrik kusuru bulduysa da görüntüsünün aydınlık ve iç açıcı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Tavırlarının sosyete tavırları olmadığını tespit etmesine karşın o tavırların rahatlığına haklı takıldı. Elizabeth bunların farkında değildi. Darcy onun için sadece kendini hiçbir yerde sevdiremeyen ve onu dans edecek kadar güzel bulmayan adamdı. Darcy onu daha iyi tanımak istedi ve onunla bizzat sohbet etme adımı olarak başkalarıyla olan sohbetine katıldı. Böyle yapınca Elizabeth'in dikkatini çekti. Sir William Lucas'larda oluyordu bu. Büyük bir parti veriliyordu. Mr. Darcy ne demek istiyor dedi Elizabeth Charlotte'a, Albay Forster'la sohbetimi dinleyerek. Bu sadece Mr. Darcy'nin cevap verebileceği bir soru. Ama buna devam ederse neyin peşinde olduğunu anladığımı söyleyeceğim ona. Çok iğneleyici bakışları var. Eğer önce ben kabalık yapmaya başlamazsam beni çabuk korkutur. Birazdan onlara yaklaşınca gerçi konuşmaya niyetli görünmüyordu ama Miss Lucas arkadaşına böyle bir şey söylememesini tembihledi. Tembihin o an kışkırttığı Elizabeth Darcy'ye dönüp şöyle dedi. Az önce Albay Forster'ı Meryton'da bize balo vermesi için bunaltırken sizce kendime olağanüstü iyi ifade etmiyor muydum Mr. Darcy? Müthiş bir enerjiyle hemde. Ama bu konu bir bayanı her zaman enerjik yapar. Bize karşı acımasızsınız. Bunaltılma sırası yakında ona gelecek dedi Miss Lucas. Piyanoyu açıyorum Eliza. Arkasından ne gelecek biliyorsun. Sana arkadaş demeye bin şahit lazım. Hep insanların önünde çalayım söyleyeyim istiyorsun. Müzikle gösteriş merakım olsa çok işe yarardın. Ama bu halimle en iyi yorumcuları dinlemeye alışmış insanların önüne çıkmamayı tercih ederim. Yine de Miss Lucas israr edince... Pekala madem öyle diyorsun, öyle olsun diye ekledi ve Mr. Darcy'ye cesur bir bakış atarak şöyle dedi. Eski bir deyiş vardır, buradaki herkes bilir. Nefesini yemeğine üflemek için sakla derler. İyisi mi ben de nefesimi şarkımı söylemek için saklayayım. Gösterisi ahım şahım değilse de tatlıydı. Birkaç şarkı sonra tekrar söylemesi için yapılan ricalara cevap vermesine kalmadan kız kardeşim Mary bir hevesle piyanonun başına oturdu. Meri ailenin en sıradan üyesi olması nedeniyle bilgi ve beceri kazanmak için çok çalışır, kazandıklarını sergilemekte her zaman sabırsız davranırdı. Meri'nin ne yeteneği ne de zevki vardı. Gösteriş duygusu ona çalışma azmi verdiği gibi aynı şekilde çok bilmiş bir hava ve kendini beğenmiş tavırlar da vermişti ki bu onun ulaştığından daha yüksek bir mükemmellik düzeyinde bile itici olurdu. Rahat ve özentisiz Elizabeth onun yarısı kadar bile iyi çalmadığı halde çok daha zevkle dinlendi. Mary uzun bir konçertonun sonunda onu memnun edecek övgüyü ve alkışı küçük kardeşlerinin ricası üzerine çaldığı İskoç ve İrlanda havalarıyla aldı. Küçük kardeşleri Lucas'ların birkaç kızı ve bir iki subayla birlikte odanın diğer ucunda neşeli bir dansa başladılar. Mr. Darcy akşamı geçirmenin bu şekli karşısında her türlü konuşmayı bırakıp sessiz bir küçümsemeyle yanlarında dikildi. Sir William Lucas'ın ona komşu geldiğini fark etmeyecek kadar düşüncelerine gömülmüştü ki Sir William konuşmaya başladı. Gençler için ne cazip bir eğlence bu Mr. Darcy. Dans etmek gibisi yoktur valla. Kibar toplumların ilk inceliklerinden biridir diye düşünürüm. Elbette efendim. Ayrıca dünyanın daha az kibar toplumlarında da moda olma özelliğine sahip. Her vahşi dans edebilir. Sir William sadece gülümsedi. Bingley'in gruba katıldığını görünce bir an duraklayıp arkadaşınız harikulayda dans ediyor diye devam etti. Kuşkum yok ki bu sanatta siz de hünerlisiniz Mr. Darcy. Efendim benim meritimde dans ederken görmüşsünüzdür. Evet elbette gördüğümden de az bu zevk almadım. Sen James'de sık sık dans eder misiniz? Hayır efendim dansım o mekan için uygun bir saygı ifadesi olduğunu düşünmüyor musunuz? Kaçınabildiğim sürece hiçbir mekana göstermediğim bir saygıdır. Şehirde eviniz var değil mi? Mr. Darcy başını salladı. Bir zamanlar ben de şehre yerleşmeyi düşünmüştüm. Yüksek sosyeteye ilgi duyarım ama Londra'nın havası Lady Lucas'a iyi gelir mi emin olamadım. Cevap alma umudu içinde durakladı ama arkadaşı cevap vermeye niyetli değildi. O anda Elizabeth'in onlara doğru geldiğini görünce gözü pek bir şey yapma fikrine kapılıp ona seslendi. Sevgilimiz Eliza neden dans etmiyorsun? Mr. Darcy bu genç hanımı size çok uygun bir eş olarak takdim etmeme izin vermelisiniz. Önünüzde böyle bir güzellik varken eminim dans etmeyi reddedemezsiniz. Tam Elizabeth'in elini tutup çok şaşırmış ama isteksiz de görünmeyen Mr. Darcy'ye verecekti ki Elizabeth elini hemen geri çekti ve biraz rahatsızlıkla Sir William'a şöyle dedi. Gerçekten efendim dans etmeyi hiç düşünmüyorum. ''Bu yana doğru eş aramak için geldiğimi düşünmemenizi rica ederim.'' Mr. Darcy gayet ciddi bir kibarlıkla elinin tutma şerefini bağışlamasını rica etti ama boşuna. Elizabeth kararlıydı. Sir William da ikna girişiminde bulundu ama düşüncesini değiştiremedi. ''Dansta harikalar yaratıyorsun Miss Eliza. Bizleri seni seyretme mutluluğundan yoksun bırakman zalimlik. Her ne kadar bu beyefendi eğlenceden hoşlanmıyorsa da eminim yarım saat nazımızı çekmeye itirazı olmaz.'' Mr. Darcy pek kibardır dedi Elizabeth gülümseyerek. Öyledir tabi ama sebebin ne olduğuna bakınca sevgili Miss Eliza nezaketine şaşmamalı. Böyle bir eşek kim itiraz edebilir? Elizabeth fettan bir bakış atıp uzaklaştı. Gösterdiği direnç Darcy'nin gözündeki değerini azaltmamıştı. Genç adam belli bir keyifle onu düşünüyordu ki Miss Bingley yanında belirdi. Hülyalarınızın konusunu tahmin edebiliyorum. Hiç sanmam. Bu şekilde bunca akşam geçirmenin ne imkansız olduğunu düşünüyorsunuz. Bu insanlarla yani? Ben de aynı fikirdeyim. Ömrümde böyle sıkılmadım. Bütün bu insanların ruhsuzluğu ve gürültüsü, anlamsızlığı ve önemli adam havaları yok mu? Onlar hakkındaki tespitlerinizi dinlemek için neler vermezdim. Tahmininizde yanılıyorsunuz. Aklımda daha tatlı düşünceler vardı. Hoş bir kadının yüzündeki bir çift güzel gözün bahşedebileceği o müthiş zevk üzerinde düşünceye dalmıştım. Miss Binkley hemen gözlerini yüzüne dikti ve hangi bayanın böylesi düşünceler esinleme şerefine sahip olduğunu ona söylemesini istedi. Mr. Darcy büyük bir cesaretle cevapladı. Miss Elizabeth Bennet. Miss Elizabeth Bennet diye tekrarladı Miss Binkley. Çok şaşırdım. Ne zamandır gözleriniz oldu? Peki ne zaman size mutluluk dileyeceğim? Bu tam da sormanızı beklediğim soru. Kadınların hayal gücü çok hızlı. Bir anda beğeniden aşka, aşktan evliliğe sıçrıyor. Bana mutluluk dileyeceğinizi biliyordum. Madem bu kadar ciddiysiniz, meseleyi olmuş bitmiş sayıyorum. Müthiş bir kaynağınız olacak bu arada ve tabi her zaman de sizinle kalacak. Miss Pinkley kendini böyle eğlendirmeyi tercih ederken Mr. Darcy tam bir kayıtsızlıkla onu dinledi. Yüz ifadesinden ortada tehlikeli bir durum olmadığını anlayan kız alaycı zekasını iyice serbest bıraktı. Bölüm 7 Mr. Bennet'ın hemen tüm serveti yılda 2 bin getiren bir araziden ibaretti ve kızların şanssızlığı bu servet erkek varis yokluğundan uzak bir akrabaya kalacaktı. Annelerinin geliri ise hayattaki durumu için fazlasıyla yeterliydi ama evin açığını kapamaya yetmiyordu. Mrs. Bennet'ın babası Merit'ın da avukatlık yapmıştı ve kızına 4 bin pound bırakmıştı. Mrs. Bennet'ın bir kız kardeşi vardı. Mrs. Phillips diye biriyle evliydi. Adam babalarına katiplik yapmış Ölümünden sonra işin başına geçmişti. Bir de erkek kardeşi vardı Mrs. Bennet'in Londra'da muhteber bir alanda ticaret yapıyordu. Longburn köyü Mariton'dan sadece bir mil uzaktaydı. Teyzelerine karşı vazifelerini yapmak ve hemen yol üstündeki bir şapkacı dükkanına uğramak için haftada 3-4 kere Mariton'a gitmek ışıkıntısına kapılan genç hanımlar için gayet edverişli bir mesafe. Ailenin en küçük kızı Catherine ve Lydia bu isteği bilhassa sık duyuyorlardı. Onların aklı kardeşlerinin aklından daha boştu ve daha iyi bir teklif olmadığı zaman Meriton'a yapılacak bir yürüyüş sabah saatlerine neşe atmak ve akşam sohbetine malzeme sağlamak için gerekliydi. Bölge genellikle havadis fakiri olsa da onlar bir yolunu bulur, teyzelerinden bir şeyler öğrenirlerdi. O günlerde civara yeni bir milis alayının gelmesi elbette onlara bol bol haber ve mutluluk vermişti. Alay kış boyunca kalacak, Meriton'da karargah olacaktı. Mrs. Phillips'e yaptıkları ziyaret şimdi en ilgi çekici istihbarat üretiyordu. Her gün subayların isimleri ve bağlantıları hakkındaki bilgilerine bir yenisi ekleniyordu. Kaldıkları yer artık sır değildi. Sonunda subayların kendilerini de tanımaya başladılar. Mr. Phillips hepsini ziyaret etti. Bu da yeğenlerine daha önce tatmadıkları bir mutluluk kaynağının kapılarını açtı. Artık subaylardan başka hiçbir şey konuşmuyorlardı. Mr. Bingley'in her söz edildiğinde annelerinin yüzünü aydınlatan büyük serveti şimdi onları asker üniformasının karşısında değersiz görünüyordu. Bir sabah bu konudaki hararetli konuşmalarını dinledikten sonra Mr. Bennet soğuk bir gözlemde bulundu. Konuşma şeklinize bakılırsa vilayetteki en aptal iki kız olmalısınız. Bir süredir kuşkulanıyordum zaten ama şimdi eminim. Catherine'in canı sıkıldı. Cevap vermedi ama Lydia olanca kayıtsızlığıyla yüzbaşı Carter'a duyduğu hayranlığı ifade etmeyi sürdürdü. Hatta adam ertesi sabah Londra'ya gideceği için gün içinde onu görmeyi umduğunu söyledi. Çok şaşırdım şekerim dedi Mrs. Bennett. Nasıl kendi çocuklarını aptal demeye bu kadar hazır olabiliyorsun? Başkasının çocuklarını küçümseyecek olsam bile kendi çocuklarıma dokunmam. Çocuklarım aptalsa her zaman bunun farkında olmak isterim. Evet ama işte hepsi de çok zeki. Gururla söyleyebilirim ki bu seninle aynı fikirde olmadığımız tek konu. Görüşlerimiz her ayrıntıda buluşsun isterdim. Ama şu an en küçük iki kızımızın fevkalade salak oldukları konusunda senden ayrılıyorum. Sevgili Mr. Bennett bu kızların anne babaları gibi düşünmesini bekleyemezsin. Bizim yaşımıza gelince eminim onlar da subayları bizden fazla düşünmeyecekler. Benim de vaktiyle bir kırmızı cekettiği beğendiğimi hatırlıyorum. Hatta içimden hala beğenirim. Yılda 5-6 bin kazanan parlak genç bir albay kızlarımdan birin istese ona hayır demem. Bence albay Forster geçen gece Sir Williamlar'da üniforması için çok yakışıklıydı. Anne diye haykırdı Lydia. Teyzem albay Forster'la yüzbaşı Carter'ın Miss Watson'lara ilk baştaki kadar sık gitmediklerini söyledi. Onları şimdi sık sık Clark'ın kitapçı dükkanında takılırken görüyormuş. Mrs. Bennet'in cevap vermesine kalmadan haberci içeri girip Miss Bennet'a mektup getirdi. Mektup Netherfile'den geliyordu ve uşak cevap için bekliyordu. Mrs. Bennet'in gözleri keyifle ışıldadı. Kızı mektubu okurken bir heves seslenip durdu. Hadi Jane kimdenmiş? Konu ne? Ne diyor? Hadi Jane çabuk ol söyle. Çabuk ol tatlım. Miss Pinkley denledi Jane ve mektubu yüksek sesle okudu. Sevgili dostum. Bugün merhamet edip akşam yemeğini Louisa ve benimle yemezseniz hayatımız boyunca birbirimizden nefret etme tehlikesi içinde olacağız. Çünkü iki kadın bütün gün fiskos yapınca sonunda mutlaka kavga çıkıyor. Bu mektubu alınca çabucak gelin. Kardeşim ve beyler akşam yemeğini subaylarla yiyecekler. Sizin olan Carol'un Binkley. Subaylarla diye haykırdı Lydia. Teyzem niye bize bundan bahsetmedi merak ediyorum. Dışarıda yiyor dedi Mrs. Bennet. Bu büyük şanssızlık. Arabayı alabilir miyim dedi Jane. Hayır hayatım atla gitsen daha iyi olur. Çünkü yağmur yağacak gibi. O zaman bütün gece kalman gerekir. Bu iyi bir plan olurdu dedi Elizabeth. Onu geri göndermeye kalkışmayacaklarından emin olsaydın. Evet ama beyler Merit'in Mr. Bingley'in arabasıyla giderler. Hurstlerin de kendi atları yok. Arabayla gitmeyi tercih ederim. Ama hayatım baban atları ayıramaz eminim. Çiftlikte lazımlar. Değil mi Mr. Bennet? Çiftlikte bize olduğundan daha çok lazımlar. Ama zaten oradalarsa dedi Elizabeth annemin istediği olmuş olur. Sonunda babasından araba atlarının meşgul olduğu teyidini kopardı. Bunun üzerine Jane atla gitmek zorunda kaldı ve annesi hava bozacak diye neşeli tahminlerde bulunarak onu kapıya kadar geçirdi. Dileği gerçekleşti de. Jane gideli çok olmamıştı ki sıkı bir yağmur başladı. Kız kardeşleri onun için endişelendiler ama annesi memnun oldu. Yağmur bütün akşam aralıksız devam etti. Jane elbette geri dönmeyecekti. ''Bunu çok iyi düşündüm vallahi dedi Mrs. Bennet durup durup. Yağmur yağdırmak kendi becerisiymiş gibi. Gel gelelim, kurnazlığının mutlu sonucunu ancak ertesi sabah fark etti. Kahvaltı henüz bitmişti ki Netherfile'den gelen bir uşak Elizabeth'e şu mektubu getirdi. ''Sevgili Lizzie, bu sabah kendimi çok hasta hissediyorum. Herhalde dün ıslandığım için oldu.'' İyi kalpli arkadaşlarım iyileşene kadar eve dönmemin sözünü bile ettirmiyorlar. Mr. Jones'u görmem konusunda da ısrar ediyorlar. O yüzden bana baktığını duyarsan endişelenme. Sadece boğazım şiş, başım ağrıyor. Başka pek bir şeyim yok. Sevgiler. Vallahi hayatım dedi Mr. Bennett. Elizabeth mektubu sesle okuduğu zaman. Kızım tehlikeli bir hastalığa yakalanır da ölürse senin emrine uyup Mr. Bingley'in peşinde öldüğünü bilmek hepimizin için rahatlatır. Aa, ne ölmesi canım? Azıcık üşütmekten kimse ölmez. Ona iyi bakarlar. Orada kaldığı sürece her şey yolunda demektir. Arabayı alabilirsem gidip görürüm. Gerçekten endişelenen Elizabeth gidip onu görmeye karar verdi. Ama araba müsait değildi. At binmeyi de bilmediği için tek çaresi yürümekti. Kararını açıkladı. Nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun diye haykırdı annesi. Bu çamurda böyle işe kalkışılır mı? Gittiğin yerde insan içine çıkacak halin kalmayacak. Jane'i görecek halde olurum. Tüm istediğim bu. Bana laf mı işittiriyorsun Lizzie dedi babası atları çağırmam için? Hiç değil. Yürümekten şikayet etmem. İnsan isteyince mesafenin önemi yoktur. Sadece üç mil akşam yemeğine dönerim. İyi kalpliliğindeki bu enerjiye hayranım diye gözlenmedi Mary. Ama her duygusal tepki aklın sınamasına tabi tutulmalıdır. Kanımca gösterilecek tepki duyulan ihtiyaçla orantılı olmalıdır. Biz de Meriton'a kadar seninle geliriz dedi Catherine ve Lydia. Elizabeth onların arkadaşlığını kabul etti ve üç genç hanım birlikte yola koyuldular. Acele edersek dedi Lydia yürürlerken belki yüzbaşı Carter'ı gitmeden birazcık görebiliriz. Meriton'da ayrıldılar. Küçükler subay eşlerinden birinin evine yöneldiler. Elizabeth de tek başına yürümeye devam etti. Hızlı adımlarla ard arda tarlaları geçerek sabırsız bir enerjiyle duvar basamaklarının üstünden zıplayarak Gölcüklerin üstünden atlayarak sonunda yorgun ayak bilekleri, kirli çoraplar ve hareketin sıcaklığından yanan bir yüzle kendini evin karşısında buldu. Onu kahvaltı odasına aldılar. Jane dışında herkes oradaydı. Gelişi büyük bir sürpriz yarattı. O kadar erkenden, o kadar pis bir havada ve tek başına üç mil yürümüş olması Mrs. Hearst'e ve Miss Bingley'e neredeyse inanılmaz geldi. Elizabeth bunun için onu küçümsediklerini hissetti. Yine de onu gayet kibarca karşıladılar. Erkek kardeşlerinin davranışlarında kibarlıktan daha iyi bir şeyler vardı. İyi niyet ve nezaket vardı. Mr. Darcy pek az konuştu. Mr. Hurst hiç konuşmadı. Mr. Darcy yürüyüşün yüzüne verdiği parlaklığa hayranlık duymakla durumun o kadar uzaktan tek başına gelmesini gerektirip gerektirmediği konusunda kuşku duymak arasında bocalıyordu. Mr. Hurst sadece kahvaltısını düşünüyordu. Ablasıyla ilgili sorularını aldığı cevaplar iç açıcı değildi. Miss Bennet iyi uyuyamamıştı. Ayaktaydı ama çok ateşi vardı ve odasından çıkacak kadar iyi değildi. Elizabeth hemen yanına çıkarıldığı için memnun oldu. Ailesini korkutmak ya da rahatsız etmekten çekindiği için böyle bir ziyareti ne kadar istediğini mektubunda dile getirmemiş olan Jane onun geldiğini görünce sevinç duydu. Yine de pek konuşacak halde değildi ve Miss Pinkley, ikisini yalnız bıraktığı zaman ona gösterdikleri olağanüstü nezaket için minnettarlığını ifade etmek dışında pek az şey söyleyebildi. Elizabeth sessizce onu dinledi. Kahvaltı bittiği zaman kız kardeşler onlara katıldı. Jane'e ne kadar ilgi ve yakınlık gösterdiklerini görünce Elizabeth onlardan hoşlanmaya başladı. Eczacı geldi. Hastasını muayene edip, beklendiği gibi şiddetli bir soğuk algınlığına yakalandığını atlatmak için çaba sarf etmeleri gerektiğini söyledi. Yatağa dönmesini tavsiye etti ve ona şurup sözü verdi. Tavsiyeye hemen uyuldu çünkü ateşi yükseliyordu. Başı şiddetli biçimde ağrıyordu. Elizabeth bir an olsun yanından ayrılmadı. Diğer hanımlar da yanından pek ayrılmadılar. Beyler dışarıda oldukları için onların da doğrusu başka yerde yapacak bir şeyleri yoktu. Saat 3'ü vurduğu zaman Elizabeth gitmesi gerektiğini hissetti ve isteksizce öyle söyledi. Miss Pinkley ona arabayı teklif edince kabul etmesi için azıcık ısrar yeterli oldu. Ama o sırada Jane ondan ayrılmakta gönülsüz davranınca Miss Pinkley araba teklifini şimdilik Netherfair'de kalma davetine çevirmek durumunda kaldı. Elizabeth minnettarlıkla kabul etti. Aileyi kalışından haberdar etmek ve yedek giysi getirmek üzere bir uşak Lockwood'a gönderildi. Bölüm 8. Saat 5'te iki hanım giyinmek için çekildiler. 6.30'da Elizabeth yemeğe çağrıldı. O zaman sökünen kibar sorulara ki aralarından Mr. Bankley'in çok daha yakın ilgisini zevkle ayırt etti, iç açıcı bir cevap veremedi. Jane'de düzelme yoktu. Kız kardeşler bunu duyunca ne kadar üzüldüklerini, kötü üşütmenin ne kadar sarsıcı olduğunu ve hasta olmaktan bizzat ne kadar nefret ettiklerini birkaç kez tekrarladılar. Sonra meseleyi unuttular. Gözlerinin önünde olmadığı zaman Jane'e kayıtsız kalmaları Elizabeth'in onlarla ilgili ilk hoşnutsuzluğunu yeniden hissetmesine yol açtı. Erkek kardeşleri ise grubun herhangi bir sıcaklıkla düşünebildiği tek üyesiydi. Jane için duyduğu endişe apaçıktı. Kendisine gösterdiği ilgi sevindiriciydi ve bunlar kendisini başkalarının gördüğünü inandığı gibi davetsiz misafir hissetmesini önledi. Ondan başka kimse ona pek oralı olmadı. Miss Bingley kendini Mr. Darcy'ye kaptırmıştı. Kız kardeşi de öyle. Elizabeth'in yanında oturan Mr. Hearst'e gelince o da tembel bir adamdı. Sadece yemek, içmek ve kağıt oynamak için yaşıyordu. Elizabeth'in sade bir yemeği Fransız usulü türlüye tercih ettiğini öğrenince bir daha ona bir şey söylemedi. Yemek bitince doğruca Jane'in yanına döndü ve odadan çıkar çıkmaz Miss Bingley'i arkasından atıp tutmaya başladı. Davranışlarının cidden kötü, gurur ve kabalık karışımı olduğunu, sohbetinin çekilmez, üslupsuz, zevksiz, cazibesiz olduğunu söyledi. Mrs. Hurst de aynı fikirdeydi ve hemen ekledi. Kısaca kızın hanesine yazacak hiçbir şey yok. Müthiş bir yürüyüşçü olmasını saymazsak bu sabahki halini hiç unutmayacağım. O neye banilikti öyle? Aynen öyle Louisa. Kendimi zor tuttum. Gelmek de nesi canım? Dağ bayır koşturmak da ne demek oluyor kardeşi üşüttü diye. Hele saçı ne dağınık ne kabarık. Ya hele eteği? Umarım eteğini görmüşsündür. Kesin bir karış çamur içinde. Bir de elbisesini sarkıtmış aklı sıra çamuru örtsün diye. Çizdiğin resim doğru olabilir Louisa dedi Bingley. Ama bunlar gözünden kaçmış. Bu sabah odaya girdiği zaman Miss Elizabeth Bennet gayet güzel görünüyordu. Kirli hiç dikkat etmemişim. Ama siz görmüşsünüzdür Darcy eminim dedi Miss Bingley. Kendi kız kardeşinizi böyle seyirlik halde görmek hoşunuza gitmezdi herhalde. Elbette gitmezdi. Sen 3 mil, 4 mil, 5 mil artık kaç milse yürü bileğine kadar çamura bat. Hem de tek başına bir başına bununla ne demek istiyor olabilir? Bana göre düşük türden bir başına buyrukluk. En alasından bir köylü görgüsüzlüğü. Kız kardeşin olan sevgisini gösteriyor. Gayet hoş bir şey dedi Bingley. Korkarım Mr. Darcy diye gözlemledi Miss Binkley. Yarı fısıltıyla bu macera onun güzel gözlerine olan hayranlarımızı değiştirdi. Hiç de değil diye cevapladı Darcy. Gözleri yürümekten pırıl pırıl olmuştu. Bu konuşmayı kısa bir sessizlik takip etti. Ve Mrs. Hurst yine başladı. Jane Bennet'a büyük saygım var. Gerçekten çok tatlı bir kız. İyi bir yere gelin gitmesini bütün kalbimle temenni ederim. Ama öyle bir anne babayla, öyle düşük akrabalarla korkarım pek şansı yok. Herhalde duydunuz enişteleri Meriton'da avukatmış. Evet bir de dayıları var. Chiefside yakınında bir yerde yaşıyormuş. Bu muazzam diye ekledi kız kardeşi. Birlikte kahkahayla güldüler. Tüm Chiefside'ı dolduracak kadar dayıları olsaydı diye haykırdı Bingley. Bu onların cazibesini zerre azaltmazdı. Ama kayda değer erkeklerle evlenme şanslarını epey azaltır diye cevapladı Darcy. Bu söze Benkley cevap vermedi. Ama kız kardeşleri yürekten onay verdiler ve sevgili arkadaşlarının kaba saba akrabalarıyla eğlenerek şamatalarına bir süre daha devam ettiler. Yine de birazdan sevecenlikleri tuttu ve yemek salonundan çıkınca onun odasına gittiler. Kahveye çağrılıncaya kadar yanında oturdular. Hala çok hastaydı. Elizabeth akşam geç saate uyuduğunu görüp rahatlayıncaya kadar yanından ayrılmadı. Aşağıya inmek içinden gelmese de inmesi yerinde olacaktı. Oturma odasına girince tüm ekibi loo oynarken buldu ve hemen onlara katılmaya davet edildi. Ama yüksek paralarla oynadıklarından kuşkulanınca daveti geri çevirdi ve ablasını bahane edip kitap okuyarak oyalanacağını aşağıda az kalabileceğini söyledi. Mr. Hurst şaşkınlıkla ona baktı. ''Okumayı kumara tercih mi ediyorsunuz?'' dedi. ''Çok tuhaf.'' ''Miss Eliza Bennet'' dedi. ''Miss Pinkley. ''Kumarı küçümser. Kendisi büyük bir okuyucu. Başka bir şeyden zevk almıyor.'' Ne böyle övülmeyi ne de böyle kınanmayı hak ediyorum diye haykırdı Elizabeth. Büyük bir okuyucu değilim. Birçok şeyden de zevk alırım. Ablanıza bakmaktan eminim zevk alıyorsunuz dedi Bingley. Umarım yakında iyileştiğini görünce daha da zevk alacaksınız. Elizabeth ona yürekten teşekkür etti. Sonra üzerinde birkaç kitap duran bir masaya gitti. Bingley hemen ona başka kitaplarla getirmeyi teklif etti. Kütüphanesinde ne varsa... Keşke sizin faydalanmanız benim de iyiliğim için koleksiyonum daha geniş olsaydı. Ama ben aylak bir adamım. Çok kitabım olmadığı halde okuduğumdan daha fazla kitabım var. Elizabeth odada olanlarla rahatlıkla yetinebileceğini söyledi. Şaşırdım dedi Miss Pinkley. Babam bu kadar az kitap bırakmış olsun. Sizin Pemberley'de ne güzel bir kütüphaneniz var Mr. Darcy. İyi olmak zorunda diye cevap verdi Mr. Darcy. Birçok kuşağın eseri. Ama kendiniz de çok şey eklediniz. Her zaman kitap alıyorsunuz. Böyle bir zamanda aile kitaplığını ihmal etmeyi anlayamıyorum. İhmal mi? O soylu yerin güzelliğine güzellik ekleyecek hiçbir şeyi ihmal etmezsiniz bence. Charles kendi evini yaptırınca dilerim Pömbürley'in yarısı kadar muhteşem olur. Dilerim olur. Ama gerçekten arazini o bölgeden almanı tavsiye ederim. de modelin olsun. İngiltere'de Derbyshire'dan daha hoş bir yer yok. Seve seve Darcy satarsa pömbürlüğü alırım. İhtimallerden bahsediyorum Charles. İnan bana Caroline pömbürlüğü satın alarak sahip olmak taklit ederek sahip olmaktan daha mümkün diye düşünüyorum. Konuşulanlar öyle ilgisini çekti ki Elizabeth kitaba kendini veremedi. Az sonra kitabı tümden bırakıp oyunu izlemek için masaya yanaştı ve kendini Mr. Bingley ile büyük kız kardeşinin arasına yerleştirdi. Miss Darcy bahardan beri boyattı mı dedi Miss Binkley. Boyu benim kadar olur mu? Olacak galiba. Şimdi Miss Elizabeth Bennet boyunda ya da belki az daha uzun. Onu tekrar görmeyi ne kadar isterim. Beni o kadar mutlu eden kimseye rastlamadım. Öyle bir yüz, öyle bir zarafet. Yaşına göre son derece hünerli üstelik. Piyano çalışı olağanüstü. Genç hanımlar o kadar hünerli olacak sabrı nasıl buluyorlar anlamıyorum. Hem de hepsi dedi Bingley. Bütün genç hanımlar hünerlidir sevgili Charles. Ne demek istiyorsun? Evet hepsi galiba resim yapıyorlar, gerge fişliyorlar, çant örüyorlar. Bütün bunları yapamayan hemen hiç kimseye rastlamadım. Önce ne kadar hünerli olduğu söylenmeden hiçbir genç hanımdan bahsedildiğini duymadığıma eminim. Saydığın hünerlerin yaygın olduğu dedi dersi Çok doğru. Bu kelimeyi dikiş nakış dışında hak etmeyen kadınlar için de kullanıyorlar. Ama genel olarak hanımlarla ilgili değerlendirmeni kabul etmekten çok uzağım. Tüm tanıdıklarım içinde gerçekten hünerli olan yarım düzleden fazla hanım tanımış olmakla övünemem. Ben de öyle eminim dedim Miss Pinkley. O halde diye gözlemledi Elizabeth. Hünerli kadın fikriniz çok kapsamlı olmalı. Evet çok kapsamlı gerçekten. Ah elbette diye haykırdığı sağlık destekçisi. Normalde karşılaşılan şeyleri fersah fersah aşmamış hiç kimse gerçekten hünerli sayılamaz. Bir kadın müziği, şarkı söylemeyi... Resim yapmayı ve modern dilleri iyi bilmeli ki o kelimeyi hak etsin. Üstelik yürüyüş şeklinde, havasında, sesinin tonunda, konuşmasında, ifadelerinde belli bir şey olmalı. Yoksa o kelime ehleti durur. Bütün bunlara sahip olmalı diye ekledi Darcy ve tutkulu bir okumayla bütün bunlara daha elle tutulur bir şey eklemeli. Aklını geliştirmek. Sadece 6 tane hünerli kadın tanımış olmanıza artık şaşırmıyorum. Bir tane tanımanıza bile şaşarım. Hem cinslerinize karşı bunun mümkün olduğundan kuşku duyacak kadar acımasız mısınız? Hiç böyle bir kadın görmedim. Tarif ettiğiniz gibi bir kapasite, zevk, uygulama ve zarafetin bir araya geldiğini hiç görmedim. Miss Hurst ve Miss Bingley ima ettiği kuşkunun haksızlığına şiddetle tepki gösterdiler. Bu tarife uyan birçok kadın tanıdıklarını söyleyerek karşı çıkmaya devam ediyorlardı ki Mr. Hurst acı acı önlerindeki oyuna dikkat etmediklerinden yakınarak onları yola soktu. O anda tüm konuşma sona erdiği için Elizabeth hemen ardından odadan çıktı. Elizabeth Bennett dedi Miss Pinkley kapı arkasından kapandığı zaman karşı cinsin gözüne girmek için hem cinslerini kötüleyen kadınlardan biri. Galiba bu birçok erkekte işe yarıyor ama bence seviyesiz bir yöntem. Çok bayağı kuşkusuz diye cevapladı Darcy. Bu söz esasen ona söylenmişti. Hanımların bazen dikkat çekmek için kullandıkları tüm yöntemlerde bayağılık vardır. Kurnazlığa yakın her şey basitliktir. Miss Bingley bu sözden konuya devam edecek kadar tatmin olmadı. Elizabeth sadece ablasının kötüleştiğini, yanından ayrılamadığını söylemek için yanlarına döndü. Bingley Mr. Johnson hemen çağrılması için ısrar etti. Taşra bilgisinin işe yaramayacağını düşünen kız kardeşleri en önde gelen doktorlardan birinin çağrılması için şehre haber gönderilmesini önerdiler. Elizabeth bu fikre oralı olmadı ama Bingley'in teklifini geri çevirmek istemedi. Miss Bennet'ta gözle görülür bir değişim olmazsa sabah erkenden Mr. Jones'u çağırmaya karar verildi. Binkley gayet rahatsızdı. Kız kardeşleri de perişan olduklarını söylediler. Ama kederlerini yemekten sonra düetlerle hafiflettiler. Binkley ise içini rahatlatmanın tek çaresini kahyaya hasta hanım ve kardeşine mümkün olan her türlü ihtimamın gösterilmesi talimatı vermekte buldu. Bölüm 9 Elizabeth, gecenin büyük bölümünü ablasının odasında geçirdi ve sabahleyin erkenden Mr. Binkley'in hizmetçi aracılığıyla sorduğu sorulara biraz sonra da ablasına uğrayan iki zarif bayana iç açıcı bir cevap vermenin sevincini duydu. Bu düzelmeye rağmen yine de Longbourn'e annesinin Jane'i görmeye gelmesini ve durumunu kendi gözlerle görmesini isteyen bir mektup gönderilmesini rica etti. Mektup hemen gönderildi ve içeriğine aynı hızla karşılık verildi. Mrs. Bennet, en küçük iki kızı eşliğinde aile kahvaltısından az sonra Netherfield'a ulaştı. Jane'in durumunu tehlikeli bulsa Mrs. Bennett perişan olurdu. Ama hastalığının korkutucu olmadığını görüp rahatlayınca hemen iyileşmesini istemez oldu. Sağlığına kavuşması onu muhtemelen Netherfield'dan uzaklaştıracağı için. Dolayısıyla kızının eve götürülme isteğine oralı olmadı. Hemen aynı sırada gelen eczacı da bunu akıllıca bulmadı. Jane ile biraz oturduktan sonra Miss Bingley'in bizzat gelip davet etmesi üzerine anne ve üç kızı birden kahvaltı salonuna doğru onu takip ettiler. Bingley, Mrs. Bennet'ın Miss Bennet'ı umduğundan daha kötü bulmadığını umduğunu söyleyerek karşıladı. Aslında buldum beyefendi oldu kadının cevabı. Hareket edemeyecek kadar hasta. Mr. Jones, kımıldatmayın dedi. Az bir şey daha nezaketinize sığınmak durumundayız. Götürmek mi diye haykırdı Bingley'i. Aklımıza bile getirmeyin. Kız kardeşim eminim gitmesine asla razı olmaz. İçiniz rahat olsun hanımefendi dedi Miss Bingley. Soğuk bir kibarlıkla Miss Bennet bizde kaldığı sürece her türlü ihtimamı görecektir. Mrs. Bennet bol bol teşekkür etti. Eminim diye ekledi. Böyle iyi dostları olmasa ona ne olurdu bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok hasta ve müthiş ızdırabı var. Ama dünyanın en sabırlı insanıdır. Hep öyledir o. Çünkü istisnasız tanıdığım en iyi huylu kızdır. Sık sık diğer kızlarım onun benzersiz olduğunu söylerim. Çok tatlı bir odanız var Mr. Binkley. Şu çakıl taşlı yolun üstünden manzara da harika. Civarda Netherfile'de denk bir yer bilmiyorum. Burayı çabuk bırakmayacaksınız umarım. Kısa süreliğine kiralamanıza rağmen. Ben ne yaparsam çabuk yaparım diye cevapladı Binkley. O yüzden Netherfile'de bırakmaya karar verirsem muhtemelen 5 dakika içinde giderim. Ama şimdilik kendimi buraya iyice yerleşmiş hissediyorum. ''Ben de sizden bunu beklerdim'' dedi Elizabeth. ''Beni tanımaya başlıyorsunuz değil mi?'' diye haykırdı Bingleyi ona doğru dönerek. ''Aa evet, sizi çok iyi anlıyorum. Keşke bunu iltifat olarak görebilseydim ama bu kadar kolay anlaşılmak korkarım acınacak şey. Bunun kuralı yok. Derin karmaşık bir karakter illa sizinkinden daha çok ya da daha az saygın olacak demek değil. Lizzie diye haykırdı annesi, ''Nerede olduğunu unutma, evde hoş gördüğümüz yabani tavırları burada bari sürdürme.'' Karakter incelediğinizi bilmiyordum diye devam etti Bingley hemen. Eğlenceli bir çalışma olmalı. Evet ama karmaşık karakterler en eğlenceli olanıdır. Hiç olmazsa bu işe yarıyorlar. Taşra dedi Darcy. Böyle bir inceleme için pek az denek sunabilir. Taşra muhutinde çok sınırlı ve tek düze bir toplum içinde yaşıyorsunuz. Ama insanlar kendileri o kadar değişiyorlar ki içlerinde hep gözlemlenecek yeni bir şey oluyor. ''Evet, tabii.'' diye aykırdı Mrs. Bennet. Taşra muhitinden bahsetme şeklinde gücenip, ''Taşra'da da şehirdeki kadar çok olay olduğuna sizi temin ederim.'' Herkes şaşırdı. Darcy bir an ona bakıp sessizce öte yana döndü. Onun üstünde mutlak zafer kazandığına inanan Mrs. Bennet zaferine devam etti. ''Kendi adıma Londra'nın Taşra'dan üstün olduğunu düşünmüyorum. Dükkanları, halka açık yerleri saymazsak.'' ''Taşra çok daha sevimli değil mi Mr. Bingley?'' ''Taşra'dayken.'' diye cevapladı Bingleyi. Hiç ayrılmak istemiyorum ama şehirdeyken de aynısı oluyor. İkisinin de üstünlükleri var. Ben ikisinde de aynı şekilde mutlu olabiliyorum. Evet çünkü yaklaşımınız doğru. Ama bu beyefendi Darcy'ye bakarak Taşra'nın önemsiz olduğunu düşünüyor sanki. Gerçekten yanılıyorsun anneledi Elizabeth annesi adına kızararak. Mr. Darcy'yi yanlış anladın. Sadece Taşra'da şehirdeki kadar çok çeşitlilikte insan yok demek istedi ki doğru olduğunu kabul etmelisin. Haliyle tatlım. Kimse de var demedi zaten. Ama bu muhitte birçok insana rastlamamak dersen buradan büyük pek az muhit vardır derim. 24 aileyle akşam yemeği yediğimizi bilirim ben. Elizabeth içine endişeleniyor olmasa Bingley yüz ifadesine hakim olamayacaktı. Kız kardeşi daha az nazikti ve gözlerini gayet anlamlı bir gülümsemeyle Mr. Darcy'ye doğru çevirdi. Elizabeth annesinin düşüncelerini değiştirmek için o yokken Charlotte Lucas'ın Longbourn'e gelip gelmediğini sordu. Evet, Dün babasıyla uğradı. Ne sevinli bir adam şu Sir William Mr. Binkley değil mi? Ne medeni adam. Ne kibar ne rahat. Her zaman herkese söyleyecek bir şey var. İyi yetişme diye ben buna derim. Kendilerini çok önemli sanıp hiç ağızlarını açmayan kişiler meseleyi yanlış anlıyorlar. Charlotte akşam yemeğine kaldı mı? Hayır eve gitti. Herhalde elmalı turta yapmak için lazım oldu. Kendi adıma Mr. Binkley ben her zaman kendi işini yapabilen hizmetçiler çalıştırırım. ''Kızlarım farklı yetiştiler ama herkes kendi bilir tabii ''Lucaslar çok iyi kızlar. Sizi temin ederim. Yazık ki güzel değiller.'' ''Charlotte'ı çok sıradan bulduğumdan değil ama işte o da bizim can dostumuz.'' ''Çok hoş bir genç hanıma benziyor.'' Dedi ''Aa cidden öyle ama çok sıradan olduğunu kabul etmek lazım.'' ''Lady Lucas bizzat öyle demiştir sık sık ve beni kıskanmıştır Jane'in güzelliği için.'' ''Kendi çocuğumla ölmek istemem.'' Ama gerçekten de Jane insan daha güzelini zor görür. Herkes öyle diyor. Kendi kızım diye söylemiyorum. Daha 15 yaşındaydı. Şehirdeki kardeşim Gardiner'ın orada bir beyefendi vardı. Ona öyle aşık oldu ki yengem biz gitmeden evlenme teklifi edeceğinden emindi. Etmedi Mamafi. Belki çok genç buldu. Mamafi ona şiirler yazdı. Güzel şiirlerdi doğrusu. Böylece sevgisini tüketti dedi Elizabeth sabırsızca. Aynı şekilde yenik düşen birçok kişi olmuştur. Şiirin aşkı yok etme yeteneğini ilk kim keşfetti merak ediyorum doğrusu. Şiiri hep aşkın gıdası olarak düşünürdüm dedi Darcy. Sağlıklı, güçlü, iyi bir aşk için doğru olabilir. Zaten güçlü olan bir şeye her şey iyi gelir ama eğer zayıf, cılız bir eğilimse tatlı bir sona açlıktan öldürür onu. Darcy gülümsemekle yetindi. Bunu takip eden genel sessizlik Elizabeth'i tedirgin etti annesi yine kendini rezil edecek diye. Konuşmak istedi ama aklına bir şey gelmedi. Kısa bir sessizlikten sonra Mrs. Bennet Jane'e gösterdiği ihtimam için Mr. Binkley'e tekrar teşekkür etmeye başladı. Bir de özür ekledi Lizzie'yi de başına dert ettiği için. Mr. Binkley ölçülü bir kibarlıkla cevap verdi. Kız kardeşini de kibar olmaya ve durumun gerektirdiği gibi konuşmaya zorladı. Kız kardeşi de fazla cömert olmadan üstüne düşeni yaptı ama Mrs. Bennet tatmin olmuştu. Az sonra da arabasını emretti. Bu işaret üzerine en küçük kızı kendini öne çıkardı. İki kız bütün ziyaret boyunca birbirleriyle fısıldaşıp durmuşlar ve şu sonuca varmışlardı. En küçük olan Mr. Bingley'e taşraya ilk gelişinde verdiği Netherfile'de balo yapma hatırlatacaktı. Lydia 15 yaşında sağlam yapılı, iyi gelişmiş bir kızdı. Açık renk teni ve neşeli bir yüzü vardı. Annesinin gözdesiydi. Annesinin sevgisi onu genç yaşta insan içine çıkarmıştı. Coşkulu bir ruhu ve doğal bir kendini kabul ettirme yeteneği vardı ki dayısının akşam yemekleri ve kendi rahat tavırları sayesinde subayların ilgisini toplayarak özgüvene dönüşmüştü. Dolayısıyla balo konusunda Mr. Binkley'e hitap eder ve ona dobralıkla sözünü hatırlatır. Hatta sözünü tutmazsa bunun dünyadaki en utanç verici şey olacağını da eklerken gayet inandırıcıydı. Binkley'in bu ani saldırıya verdiği cevap annesini mesletti. Sözümü yerine getirmeye her şeyimle hazırım. Ablanız iyileştiği zaman isterseniz balonun gününü siz seçersiniz. Ama o hasta yatarken dans etmek istemezsiniz. Lydia istediği cevabı aldığını söyledi. Aa evet. Jane iyileşene kadar beklemek daha iyi. O zamana kadar yüzbaşı Carter da dönmüş olur. Siz kendi balonuzu verdikten sonra diye ekledi. Bir balo da onların vermesini de ısrar edeceğim. Albay Forster'a vermezseniz çok ayıp olur diyeceğim. Sonra Mrs. Bennett'la kızları gittiler. Elizabeth hemen Jane'in yanına döndü. Kendisinin ve ailesinin davranışlarını iki hanım ve Mr. Darcy tarafından yorumlanmaya bırakarak ne var ki Mr. Darcy, Miss Bingley'in güzel gözler hakkındaki tüm iğneli şakalarına rağmen ikisinin onu çekiştirmelerine katılmaya ikna edilemedi. Bölüm 10 O gün hemen hemen bir önceki gün gibi geçti. Mrs. Hurst ve Miss Bingley sabahın birkaç saatini yavaş da olsa iyileşmeye devam eden hastanın yanında geçirdiler. Akşamleyin Elizabeth oturma odasındaki toplantılarına katıldı. Bu kez loho masası ortaya çıkmadı. Mr. Darcy yazı yazıyordu. Onun yanında oturan Miss Bingley de mektubunun ilerleyişini izliyor ve kız kardeşine haber yollayarak sık sık adamın dikkatini dağıtıyordu. Mr. Hurst ile Mr. Bingley piket oynuyorlardı. Mrs. Hurst oyunu takip ediyordu. Elizabeth eline nakış işe aldı. Darcy ile arkadaşı arasında geçenlere kulak kabartıp kendini epey eğlendirdi. Kızın ya el yazısı, ya satırlarının düzgünlüğü ya da mektubunun uzunluğu hakkında habire yorum yapması övgülerinin karşılandığı mutlak takipsizlikle birlikte düşünülünce tuhaf bir diyalog meydana getiriyordu ve Elizabeth'in ikisiyle ilgili görüşlerine tas tamam uyuyordu. Böyle bir mektup almak Mr. C'yi ne kadar mutlu edecek? Adam cevap vermedi. Fevkalade hızlı yazıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Yavaş yazıyorum. Yıl boyu ne çok mektup yazmanız gerekiyordur. İş mektupları da vardır tabi. Ne kadar iğrenç olurlar kim bilir. İş mektubu yazmak bana düştüğü için talihlisiniz demek ki. Lütfen kardeşinize söyleyin. Onu çok göresim geldi. Zaten söyledim bir sefer arzunuz üzerine. Korkarım kaleminizden hoşlanmadınız. Sizin için ucunu açayım. Kalem ucu açmaktan çok iyi anlarım. Sağ olun her zaman kendim açarım. Bu kadar düzgün yazmayı nasıl beceriyorsunuz? Cevap yok. Kardeşinize art çalmayı ilerletmesine sevindiğimi söyleyin. Bir de lütfen söyleyin onun o güzelim masa çizimine hayran kaldım. Bence Miss Grantley'inkinden çok üstün. Hayranlığınızı bir dahaki mektubu ertelememe izin verir misiniz? Artık fazla yerim kalmadı. Aa önemli değil. Nasılsa onu ocakta göreceğim. Ama her zaman böyle güzel uzun mektuplar yazar mısınız ona Mr. Darcy? Genellikle uzun olurlar ama her zaman güzel olurlar mı karar vermek bana düşmez. Bence kural şudur. Uzun bir mektubu rahat yazabilen biri kötü yazamaz. Bu Darcy için iltifat yerine geçmez Caroline diye haykırdı kardeşi. Çünkü rahat yazmaz. Dört heceli kelime arar uzun uzun. Değil mi dersi? Yazı tarzım sizinkinden çok farklı. Oo diye haykırdım Miss Charles hayal edilebilecek en dikkatsiz şekilde yazar. Kelimelerin yarısını unutur. Kalanı da mürekkebe bular. Düşüncelerim öyle hızlı akıyor ki ifade edecek zaman bulamıyorum. Bu yüzden bazen okuyanlar mektuplarımdan anlam çıkaramıyorlar. Öyle alçak gönüllüsünüz ki Mr. Bingley'i dedi Elizabeth. insan size kusur bulmaya aklımdan bile geçiremez. Hiçbir şey alçak gönüllü bir görünümden daha yanıltıcı değildir dedi Darcy. Sık sık sadece düşünce dikkatsizliği bazen de dolaylı bir övünmedir. Peki benim bu son mütevazilik örneğim sence hangisi? Dolaylı övünme. Çünkü yazındaki kusurlarından gerçekte gurur duyuyorsun. Bunların düşünce hızından ve uygulama dikkatsizliğinden geldiğini düşünüyorsun ki bu da sence takdire şayan değilse bile hayli enteresan bir şey. Bir şeyi hızlı yapma gücü o işi yapan kişi tarafından her zaman pek beğenilir ve işin kusurlarına pek dikkat edilmez. Bu sabah Mrs. Bennet'a faydalı bırakmaya karar verirsem 5 dakika içinde giderim dediğinde bunu bir övünç vesilesi olarak söyledin. Meti'ye gibi. Oysa birçok önemli işi yarım bırakacak ve kendine de başkasına da faydası olmayacak bir aceleciliğin alkışlanacak nesi var? Vay diye haykırdı Bingley. Bu kadarı fazla oldu. Sabah söylenen onca aptal şeyi akşam hatırlamak. Valla yine de kendimle ilgili sözlerimin doğru olduğuna inanıyordum. Hala da inanıyorum. En azından hanımlara gösteriş olsun diye gereksiz acelecilik numarası yapmış değilim. Buna inanıyordum besbelli ama ben o hızla gideceğini inanmadım. Davranışın tanıdığım herkesinki kadar şansa bağlı olurdu. Tam sen ata binerken bir arkadaşın çıkıp, Bingley gelecek haftaya kadar kalsan iyi olur dese, muhtemelen kalırsın. Muhtemelen gitmezsin. Gerekirse bir ay kalırsın. Bununla diye haykırdı Elizabeth. Mr. Bingley'in kendi tabiatının hakkını vermediğini kanıtlamış oldunuz. Onu kendisinden daha etrafla anlattınız. Arkadaşımın sözlerinin dedi Bingley, iyi huyluluğumla ilgili bir iltifata çevirdiğiniz için minnettarım. Ama sözlerine korkarım bu beyefendinin kastetmediği bir anlam veriyorsunuz. Çünkü öyle bir durumda hayır deyip ata atladığım gibi gitsem kendisi beni daha çok beğenir. O zaman Mr. Darcy ilk niyetinizin düşüncesizliğini o niyete bağlı kalmayla nızı da dengelediğinizi düşünür mü? Valla o kadarını bilemem. Darcy kendisi söylesin. Benim olduğunu iddia ettiğiniz ama benim söylemediğim görüşleri, açıklamamı bekliyorsunuz. Ama meseleyi sizin ortaya koyduğunuz gibi ele alırsak Miss Bennett unutmayın ki onun eve dönmesini ve planı ertelemesini arzu eden arkadaşı bunu sadece arzu etmiştir. Hiçbir gerekçe sunmadan rica etmiştir. Arkadaş tarafından hemen kolayca ikna edilmek size göre meziyet değil. İnanmadan ikna olmak akla da iltifat sayılmaz. Bana Mr. Darcy arkadaşlık ve sevginin etkisinde pay bırakmıyorsunuz gibi geliyor. Ricada bulunan kişiye verilen önem sık sık insana o ricayı hemen kabul ettirir. Düşünüp taşınacak gerekçeleri beklemeden. Mr. Bankley için verdiğiniz örnekteki gibi bir durumdan bahsetmiyorum tam olarak. O durumdaki davranışının ne olacağını tartışmadan önce o durum ortaya çıkıncaya kadar beklemeliyiz belki. Ama genel ve normal olarak iki arkadaş arasında... Biri diğerinden çok da hayati olmayan bir kararını değiştirmesini istiyorsa, düşünüp taşınmadan bu isteğe uydu diye o kişiyi küçük görür müsünüz? Bu konuya devam etmeden önce bu isteğin önem derecesini ve taraflar arasındaki yakınlık derecesini daha bir netleştirsek iyi olmaz mı? Mutlaka diye Hiker The Binkley. tüm ayrıntıları öğrenelim, boy ve kilolarını da unutmayalım. Çünkü bu Miss Bennett tartışmada sandığınızdan daha büyük bir rol oynayacak. Sizi temin ederim ki eğer Darcy bana oranla bu kadar uzun boylu bir adam olmasa ona bunun yarısı kadar saygı göstermezdim. Belli durumlarda ve belli yerlerde bilhassa kendi evinde mesela bir pazar akşamı yapacak bir şeyi olmadığı zaman Darcy'den daha korkunç bir şey olamaz derim. Mr. Darcy gülümsedi ama Elizabeth onun biraz alındığını hisseder gibi oldu ve kendini tuttu gülmedi. Miss Bingley Darcy'nin maruz kaldığı küçümsemeye kardeşini abuk sabuk konuşmakla suçlayarak sevecen bir biçimde karşı çıktı. ''Amacını anlıyorum Bingley'' dedi arkadaşı. ''Tartışmadan hoşlanmıyorsun ve bu tartışmayı kesmek istiyorsun.'' ''Belki tartışmanın kavgadan farkı yok. Sen ve Miss Bennet tartışmanızı ben odadan çıkana kadar ertelerseniz minnettar kalırım. Sonra hakkımda ne isterseniz söyleyebilirsiniz.'' İstediğiniz şey dedi Elizabeth benim açımdan büyük bir fedakarlık olmaz Mr. Darcy de mektubunu bitirse çok daha iyi olur. Mr. Darcy bu tavsiyeye uydu ve mektubunu bitirdi. Mektup işi bittiği zaman biraz müzik keyfi için Miss Bingley'e ve Elizabeth'e başvurdu. Miss Bingley dünden hazırmış gibi piyanoya gitti ve Elizabeth'in başlamasını kibarca rica ettikten Elizabeth'le rica'yı aynı kibarlık ve daha büyük şevkle gelip çevirdikten sonra piyanoya oturdu. Mrs. Hurst kız kardeşiyle şarkı söyledi. Onlar bununla meşgulken Elizabeth piyanonun üstünde duran müzik kitaplarını karıştırdığı sırada Mr. Darcy'nin gözlerinin sık sık ona takılıp kaldığına dikkat etti. Öyle büyük bir adam için hayranlık nesnesi olduğunu düşünmekte zorlanıyordu. Öte yandan ondan hoşlanmadığı için bakması da akıl kârı değildi. Nihayet kendi anlayışına göre onda orada bulunan diğer kişilerden daha yanlış ve kınanacak bir şeyler olduğu için dikkatini çektiğini düşündü. Bu düşünce onu üzmedi. Beğenisini dert etmeyecek kadar az önemsiyordu Darcy'yi. Birkaç İtalyan şarkısı çaldıktan sonra Miss Pinkley'i hareketli bir İskoç havasıyla ortamı değiştirdi. Hemen arkasından Mr. Darcy Elizabeth'e yaklaşıp şöyle dedi. Böyle bir İskoç dansı fırsatını değerlendirmek için büyük bir istek duymuyor musunuz Miss Bennet?" Elizabeth gülümsedi ama cevap vermedi. Darcy soruyu tekrarladı. Elizabeth'in sessiz kalmasına şaşırıp. Duydum dedi ama ne diyeceğime hemen karar veremedim. Biliyorum evet dememi istiyordunuz evkimi küçümseme keyfini tatmak için. Ama böyle planları alt üst etmeye ve insanın umduğu küçümseme şansını elinden almaya bayılırım. O yüzden karar verdim. Dans etmek istemiyorum. Şimdi haddinize ise küçümseyin beni. Haddim değil gerçekten. Elizabeth onu darıltacağını olmuştu. Ama gösterdiği olgunluğa hayran kaldı. Gerçi Elizabeth'in davranışlarında insanları daraltmasını zorlaştıran bir tatlılık ve hınzırlık karışımı vardı ve daha önce hiçbir kadın Darcy'yi onun gibi büyülememişti. Akrabaları aşağı tabakadan olmasa Darcy kendini ciddi tehlikede bulacağını hissediyordu. Gördüğü ya da kuşkulandığı şeyler Miss Bingley'in kıskançlık duymasına yetti. Sevgili arkadaşı Jane'in sağlığı ile ilgili büyük endişesi Elizabeth'ten kurtulma isteği de daha da arttı. Beklenen evliliklerinden bahsederek öyle bir beraberliğin Darsi'ye getireceği mutluluğu resmederek sık sık Darsi'yi konuğundan soğuması için kışkırtmaya çalışıyordu. Umarım dedi ertesi gün fundalıkta yürürlerken. Kayınvalidenize bir iki ipucu verirsiniz de bu özlenen olay olunca dilini tutmanın faydasını anlar. Hatta becerebilirseniz küçük kızları da subay peşinde koşma hastalığından kurtarın. Bir de böyle hassas bir konudan bahsetmeme izin verirseniz şu küçük meseleyi kontrol etmeye çalışın. Şu burnu büyüklük ve münasebetsizlik durumu. Hanımınızda biraz var ya hani. Aile saadetim için başka öneriniz var mı? Aa evet. Philips eniştenizle teyzenizin portrelerini Pemberley'deki galeriye asın. Onların yanına da yargıç büyük amcanızın portresini asın. Aynı meslekliler ne de olsa. Sadece farklı çizgilerde. Elizabeth'inizin resmine gelince işte onu yaptırmaya kalkmamalısınız. Çünkü hangi ressam o güzel gözlerin hakkını verebilir? O gözlerin ifadesini yakalamak kolay olmaz gerçekten ama renkleri, biçimleri, kirpikler öyle güzeller ki kopya edilebilirler. O anda bir başka yoldan gelen Mrs. Hurst ve Elizabeth'in kendisine rastladılar. Yürümek niyetinde olduğunuzu bilmiyordum dedi Mrs. Binkley kafası karışmış halde konuştukları duyulmuş mudur diye. Bizi fena aldattınız diye cevap verdi Mrs. Hurst çıkacağınızı söylemeden kaçtınız. Sonra Mr. Darcy'nin serbest kalmış koluna girerek Elizabeth'i kendi başına yürümeye bıraktı. Mr. Darcy kabalıklarını hissetti ve hemen müdahale etti. Bu yol dar, geniş yola geçelim. Ama onlarla kalmak için en ufak bir istek bile duymayan Elizabeth gülerek cevap verdi. Hayır hayır, olduğumuz yerde kalın. Hoş bir grup oldunuz, harika görünüyorsunuz. Dördüncü kişi gelirse resim bozulur, hoşça kalın. Sonra neşeyle koşarak uzaklaştı. Hoplayıp zıplarken bir iki gün içinde evine dönme umudu içinde keyiflenerek Jane o akşam birkaç saatini odasından çıkmaya niyetlenince kadar iyileşmişti bile. Bölüm 11 Hanımlar yemekten kalktıktan sonra Elizabeth ablasına koştu. Soğuktan iyi korunduğunu görünce onu oturma odasına götürdü. İki arkadaşı onu sevinç gösterileriyle karşıladılar. Elizabeth onları beyler gelinceye kadar geçen bir saat boyunca gördüğüden sevimli görmemişti hiç. Konuşma yetenekleri oldukça gelişmişti. Bir eğlenceyi ayrıntısıyla tarif edebiliyor, bir anektodu mizahla anlatabiliyor ve tanıdıkları kişilere neşeyle gülebiliyorlardı. Ama beyler geldiği zaman Jane esas konu olmaktan çıktı. Miss Pinkley'in gözleri o an Darcy'ye döndü ve ona bir şey söylemeye hazırlanırken Darcy hızlı adımlarla yürüdü. Doğruca Miss Bennet'in yanına gitti. Onu kibarca selamladı. Mr. Hurst de hafifçe eğilip sevindiğini söyledi ama heyecan ve sıcaklık Bingley'in selamına kaldı. Bingley neşe ve özen doluydu. İlk yarım saat ateşi beslemekle geçti. Miss Bennet oda değişiminden rahatsız olmasın diye ardından Bingley'in isteği üzerine kapıdan uzak olsun diye şöminenin öbür yanına alındı. Sonra Bingley'i yanına oturdu ve başka kimseyle pek konuşmadı. Karşı köşede elindeki işle meşgul olan Elizabeth bunları büyük bir keyifle izledi. Çay bittiği zaman Mr. Hurst baldızına kart masasını hatırlattı. Ama boşuna. Baldızı gizli istihbarat almış Mr. Darcy'nin kağıt oynamak istemediğini öğrenmişti. Mr. Hurst az sonra açık davetinin bile geri çevrildiğini gördü. Baldızı onu kimsenin oynamak istemediğine temin etti. Odadakiler de konuyla ilgili sessiz kalarak onu haklı çıkardılar. Yapacak bir şey kalmayan Mr. Hurst bir divana uzanıp uyudu. Darcy bir kitap aldı, Miss Binkley de aynısını yaptı. Bilezikler ve yüzüklerle oynamakta olan Mrs. Hurst arada bir kardeşinin Miss Bennet'la sohbetine katıldı. Miss Binkley'in dikkati kendi okumasına olduğu kadar Mr. Darcy'nin kitabının derleyişi üzerinde de toplanıyordu. Habire ya bir soru soruyor ya da adamın sayfasına bakıyordu. Yine de onu konuşmaya çekemedi. Mr. Darcy sorusuna cevap vermekle yetinip okumasına devam etti. Sonunda sadece Mr. Darcy'nin kitabının ikinci cildi olduğu için seçtiği kendi kitabıyla oyalanma çabasından yorgun düşüp kocaman esnedi ve şöyle dedi. Akşamı bu şekilde geçirmek ne tatlı. Valla okumak gibi tatlı şey yok. Başka her şey insanı kitaptan daha çabuk yoruyor. Kendi evim olduğu zaman müthiş bir kütüphanem olmazsa mutsuz olurum. Kimse cevap vermedi. Sonra tekrar esnedi. Kitabını bir kenara bıraktı ve oyalanma arayışı içinde gözlerini odada dolaştırdı. Kardeşinin Miss Bennet'a balo sözü ettiğini duyunca ansızın ona dönüp şöyle dedi. Geri gelmişken Charles, Netherfight'ta dans düzenlemek konusunda ciddi misin? Sana tavsiyem karar vermeden önce buradakilerin isteklerini öğren. Yanılmıyorsam aramızda baloyu zevk değil işkence gibi görenler var. Darcy'yi kastediyorsan dedi kardeşi, isterse balo başlamadan yatıp uyuyabilir ama balo konusu kesinleşti artık. Nikos yeterince bademli çorba yapar yapmaz davetiyelerimi göndereceğim. Farklı bir şekilde yapılsaydı diye cevap verdi Miss Pinkley. Balolar daha çok hoşuma giderdi ama böyle bir balonun normal seyrinde acayip sıkıcı bir şey var. Dans yerine sohbet edilecek olsa çok daha akıllıca olurdu. Çok daha akıllıca sevgili Caroline ama... O zaman adı Baloo olmazdı. Miss Binkley cevap vermedi. Hemen arkasından kalkıp odada yürümeye başladı. Vücudu zarifti ve güzel yürüyordu. Ama bütün bunların hedef aldığı Darcy hala kas katı meşguldü. Duygularının umutsuzluğu içinde Miss Binkley bir girişimde daha bulundu ve Elizabeth'e dönerek şöyle dedi. ''Miss Elizabeth, hadi beni örnek alın, odada yürüyün. O kadar süre aynı konumda oturduktan sonra çok rahatlatıcı oluyor.'' Elizabeth şaşırdı ama hemen kabul etti. Miss Binkley'in nezaketi gerçek amacına ulaştı. Mr. Darcy başını kaldırıp baktı. O yandaki dikkat çekici yeniliklerin Elizabeth'in kendisi kadar farkındaydı ve hiç düşünmeden kitabını kapadı. Hemen gruba katılmaya davet edildi ama reddetti. Odada birlikte bir aşağı bir yukarı yürümelerinin ardına sadece iki neden göründüğünü, onlara katılırsa nedenlerden ya birine ya da diğerine müdahalesi olacağını söyleyip ne demek istiyor olabilirdi? Ne demek istediğini anlamak için çıldırıyordu ve Elizabeth'e onu anlayıp anlayamadığını sordu. Anlamadım oldu Elizabeth'in cevabı. Ama inanın bize karşı acımasız olmaya çalışıyor. Onu şaşırtmamızın tek yolu bu konuda hiçbir şey sormamak. Ne var ki Miss Pinkley herhangi bir konuda Mr. Darcy'yi şaşırtabilmekten acizdi ve inatla o iki nedenin ne olduğunu soruşturdu. Açıklamaya itirazım yok dedi Mr. Darcy. Konuşmasına izin verilir verilmez. Akşamı bu şekilde geçirmeyi tercih etmenizin nedeni ya sırdaşlık yapmak ve konuşacak gizli meseleleriniz var ya da yürürken endamınızın en etkili şekilde görüneceğini düşünüyorsunuz. Eğer ilk ise size engel olurum. İkincisi ise ateşin yanında oturduğum yerden size daha çok hayran olabilirim. Oo, şaşırtıcıydı diye haykırdım Bingley. Böyle edepsiz şey duymadım. Bu sözleri için onu nasıl cezalandıralım? Çok kolay isteyin yeter dedi Elizabeth Hepimiz birbirimizi cezalandırabiliriz Alay edin gülün Ona yakın olan sizsiniz Nasıl yapılacağını bilmeniz lazım Ama cidden değilim Yakınlığın bana henüz bunu öğretmedi Böyle sakin Aklı başında biriyle alay etmek Hayır hayır orada bizi alt edebilir Gülmeye gelince izin verirseniz ortada gülünecek biri yokken Kendimizi rezil etmeyelim Mr. Darcy iyice keyiflenir ''Mr. Darcy'e gülünmez mi?'' diye haykırdı Elizabeth. ''Bu az bulunur bir özellik. Umarım aynen devam eder. Çünkü böyle birçok tanıdığım olması benim için büyük kayıp olur. Gülmeyi çok severim.'' ''Miss Pinkley dedi Mr. Darcy. ''Bana gereğinden fazla itibar etti. En akıllı ve en iyi insanlar, yani en akıllıca ve en iyi hareketleri bile hayattaki ilk amacı şaka yapmak olan biri tarafından alay konusu edilebilir.'' ''Elbette.'' diye cevapladı Elizabeth. Öyle insanlar var ama umarım ben onlardan biri değilimdir. Akıllıca ve iyi olan bir şeyi umarım asla alay konusu etmem. Ahmaklık, saçmalık, zevzeklik, tutarsızlık bunlar beni kışkırtır. Doğrusu ve her fırsatta bunlara gülerim. Ama bunlar sanırım sizde alay görülecek şeyler değil. Bu hiç kimse için mümkün olmayabilir. Ama sağlam bir akıl karşısında insanı gülünç duruma düşürecek zaaflardan kaçınmak hayatımın uğraşı oldu. ''Gösteriş ve gurur gibi.'' ''Evet, gösteriş bir zaaftır gerçekten ama gurur, gerçek bir akıl üstünlüğü varsa gurur her zaman emin ellerde olacaktır.'' Elizabeth gülümsemesini saklamak için öbür yana döndü. ''Mr. Darcy'yi incelemeniz bitti galiba.'' dedi Miss Pinkley. ''Söylesenize sonuç nedir?'' ''Mr. Darcy'nin hiçbir kusuru olmadığına yürekten inandım. Kendisi de açıkça söylüyor zaten.'' ''Hayır.'' dedi Darcy. ''Hiç öyle bir iddiam yok.'' Benim de kusurlarım var ama akılla ilgili olmadıklarını umarım. Yaradılışımı savunacak değilim. Sanırım pek sevimli değil. Herkesin çok hoşuna gidecek kadar değil. İnsanların ahmaklıklarını, kötülüklerini gereğince çabuk unutamıyorum. Ya da bana yönelik kabalıklarını. Kimse duygularımı kolay kolay kışkırtamaz. Yaratılışım için ikinci diyebiliriz belki. Birinden bir kez soğuyunca ilelebet soğurum. Bu bir kusur işte diye haykırdı Elizabeth. Katı kincilik karakterdeki bir gölgedir. Ama hatanızı iyi seçmişsiniz. Buna gerçekten gülemem. Benden yana emniyettesiniz. Sanırım her yaratılışta belli bir kötülüğe doğru eğilim vardır. Doğal bir kusur en iyi eğitim bile üstesinden gelemez. Sizin kusurunuz herkesten nefret etme eğilimi. Sizinki de dedi Darcy gülümseyerek, isteyerek herkesi yanlış anlama. Biraz müzik çalalım diye haykırdı Miss Bingley katılmadığı sohbetten yorularak. Louisa, Mr. Hurst'ü uyandırır mısın lütfen? Kız kardeşi hiç itiraz etmedi. Piyano açıldı. Darcy birkaç dakika olanları düşündükten sonra buna üzülmedi. Elizabeth'e fazla dikkat etmenin tehlikesini hissetmeye başlamıştı. Bölüm 12 Kız kardeşler arasındaki anlaşmaya göre Elizabeth ertesi sabah annesine mektup yazarak gün içinde arabanın gönderilmesini istedi. Ama kızlarının ertesi salıya yani Jane'in bir haftası doluncaya kadar Netherfield'da kalması gerektiğini hesap eden Mrs. Bennet onları o günden önce kabul etmeye yanaşmadı. Bu yüzden olumlu cevap vermedi. Hiç olmazsa Elizabeth'e göre çünkü Elizabeth eve dönmekte sabırsızlanıyordu. Mrs. Bennet onlara haber gönderip arabayı salıdan önce temin edemeyeceğini söyledi. Şu notu düşmeyi de ihmal etmedi. Mr. Bingley ile kız kardeşi daha fazla kalmalarında ısrar ederse onun açısından mahsuru yoktu. Öte yandan Elizabeth daha fazla kalmamaya kararlıydı. Kalmalarının istenmesini de beklemiyordu. Aksine kendilerini gereksiz yere misafir ettirdiklerini düşündüğü için Jane'i hemen Mr. Bingley'in arabasını ödünç almaya zorladı. Sonunda o sabah Netherfite'den ayrılma planlarından söz edildi ve araba rica edildi. Haber telaş yarattı. Jane'e bakmak için hiç olmazsa ertesi güne kadar kalmalarının arzu edildiği ısrarla söylendi. Böylece gidişlerini ertesi güne ertelediler. Sonra Miss Binkley ertelemeyi teklif ettiği için pişman oldu. Çünkü bir kız kardeşe duyduğu kıskançlık ve nefret diğerine duyduğu sevgiyi aşıyordu. Evin efendisi o kadar çabuk gideceklerini duyduğu için gerçekten üzüldü ve Jane'in sık sık gitmesinin emniyetli olmayacağını henüz yeterince iyileşmediğini ikna etmeye çalıştı. Ama Jane haklı olduğunu bildiği zaman kararlı olurdu. Mr. Darcy haberi olumlu karşıladı. Elizabeth Netherfile'de yeterince kalmıştı. Onu kabul edebileceğinden daha fazla cezbetmişti. Hem Miss Bingley Elizabeth'e kötü davranıyor, Darcy'yi de iyice bunaltıyordu. Darcy artık Elizabeth'e onun mutluluğunu etkileme umuduna kapılmasına yol açacak hiçbir yakınlık belirtisi göstermemek konusunda kararlıydı. Böyle bir izlenime neden olunmuşsa bile... O son gün boyunca sergileyeceği davranışların bu izlenimi teyit ya da yok edecek ağırlığa sahip olduğunun farkındaydı. Amacına bağlı kaldı ve bütün cumartesi günü onunla on kelime bile konuşmadı. Bir ara yarım saatinde yalnız kaldılarsa da kitabından başını kaldırıp ona bakmadı bile. Pazar günü sabah doğasından sonra hemen herkesin pek istediği ayrılık gerçekleşti. Miss Bingley'in Elizabeth'e gösterdiği nezaket de Jane'e gösterdiği sevgi de bir anda arttı. Ayrılırlarken Jane'i Longburn'da ya da Netherfite'da görmekten her zaman büyük zevk alacağını söyledikten ve onu hararetle kucakladıktan sonra Elizabeth'le el bile sıkıştı. Elizabeth büyük bir neşe içinde herkese veda etti. Evde anneleri onları pek sıcak karşılamadı. Mrs. Bennet gelmelerini şaşırdı ve o kadar sıkıntı yarattıkları için onlara kızdı. Jane'in tekrar üşüteceğinden emindi ama babaları onları gördüğüne gerçekten sevindi. Sevinç ifadeleri az ve öz olsa da kızlarının aile içindeki önemini hissetmişti. Bir araya geldikleri zaman akşam sohbeti neşesinin çoğunu ve anlamının hemen tamamını kaybetmiş oluyordu Jane de Elizabeth olmayınca. Mary her zamanki gibi armoni ve insan tabiatı araştırmalarına gömülmüş buldular. Hayranlık verici yeni alıntılar, kulağa küpe olacak yeni gözlemler toplamıştı. Catherine Lydia'nın ise onlara verecek başka tür haberleri vardı. Önceki çarşambadan beri alayda çok şey yapılmış, çok şey söylenmişti. Birkaç subay geçenlerde enişteleriyle birlikte yemek yemiş, bir kırba kırbaçlanmış ve Albay Forster'ın evleneceği açıkça konuşulur olmuştu. Bölüm 13 Umarım hayatım dedi Mr. Bennet karısına ertesi sabah kahvaltı ederlerken bugün iyi bir yemek hazırlanmasını söylemişsindir. Çünkü aramıza katılım olacağını beklemek için sebeplerim var. Kimi kastediyorsun hayatım? Gelecek kimse yok. Belki Charlotte Lucas uğrarsa uğrar. Umarım Sokram onun için yeterince iyidir. Böylesini kendi evinde bile sık göremez. Bahsettiğim kişi erkek. Üstelik yabancı. Mrs. Bennet'in gözleri ışıldadı. Erkek? Üstelik yabancı. Kesin Mr. Bingley. Ah Jane niye söylemedin? Seni haylaz. Valla Mr. Bingley'i görmek çok hoşuna gidecek. Ama tüh ne şans. Hiç balığımız yok bugün. Lydia tatlım zili çal hemen Hill ile konuşmam lazım. Mr. Binkley değil dedi kocası. Hayatımda hiç görmediğim biri. Bu söz genel bir şaşkınlık yarattı. Mr. Bennet karısı ve beş kızı tarafından aynı anda sıkıştırılmanın keyfini çıkardı. Kendini bir süre onların merakıyla eğlendirdikten sonra açıklamayı yaptı. Bir ay kadar önce bu mektubu aldım. 15 gün kadar önce cevap verdim. Çünkü dikkatle ele alınması gereken nazik bir mesele olduğunu düşündüm. Yeğenim Mr. Collinstan geliyor. Hani ben ölünce istediği an hepinizi bu evden atabilecek adamdan. Aman tanrım diye haykırdı karısı. Lafını duymaya bile dayanamıyorum. Lütfen o iğrenç adamdan bahsetme. Dünyadaki en dayanılmaz şey bu. Mirasının kendi çocuklarına karşı ipotekli olması. Yerinde olsam şimdiye kadar öyle ya da böyle mutlaka bir şey yapardım. Jane ile Elizabeth ona miras ipotekinin ne olduğunu anlatmaya çalıştılar. Daha önce de denemişlerdi ama Mrs. Bennet'in aklının almadığı bir konuydu bu ve bir kez daha acı acı söylendi. Bir evin beş kız çocuklu bir ailenin elinden alınıp kimsenin tanımadığı bir adama verilmesindeki zalimliğe elbette adaletsiz bir durum dedi Mr. Bennet. Ve hiçbir şey Mr. Collins'in Longburn'u devralma ayıbını örtemez. Ama eğer mektubunu dinlerseniz belki kendini ifade etme tarzı sizi yumuşatabilir. Hayır istemiyorum. Bence sana yazması bile münasebetsizlik. Hatta ikiyüzlülük. Böyle sahte dostlardan nefret ederim. Niye seninle kavga etmiyor o da babası gibi? İçinde evlatlık duygusu gibi bir şeyler var sanki. Dinleyin. Hansford, Westerham yakını Kent 15 Ekim. Sayın beyefendi. Sizinle rahmetli babam arasındaki ihtilaf beni her zaman rahatsız etmiştir. Babamı talihsizce kaybettiğimden bu yana birçok kereler anlaşmazlığı onarmak istedim. Ama bir süre kuşkularım beni alıkoydu. Onun kavgalı olduğu biriyle iyi geçinmek hatırasına saygısızlık gibi görünebilir diye korktum. Ya Mrs. Bennet? Bununla beraber konuyla ilgili kararımı vermiş bulunuyorum. Paskalya'da rahiplik belgemi alınca Sir Lewis de Börgün dul eşi saygı Lady Catherine de Börgün himayelerine alınmam kısmet oldu. Kendisinin cömertliği ve yardımseverliği sayesinde o köyün rahipliğine tayin edildim. Artık orada bütün minnettarlığımla kendimi Lady Hazretlerinin hizmetine adayacak ve İngiltere Kilisesi'nin belirlediği ayin ve törenleri düzenleyeceğim. Ayrıca bir din adamı olarak nüfuz alanıma giren tüm ailelerin huzurunu korumak ve güçlendirmek amacındayım. O bakımdan iş bu iyi niyet gelişimimin haydi olumlu olduğunu, Longburn konağındaki hipoteğin ilk varisi olmam gerçeğini görmezden geleceğinizi ve uzattığım zeytin dalını reddetmeyeceğinizi umuyorum. Sevgili kızlarınıza zarar verme sebebi sayılmam beni üzer. İzninizle bunun için özür dilemeye ve durumu telafi etmeye hazır olduğumu bilmenizi isterim. Ama bundan sonra bahsederiz. Beni evinize kabul etmeye itirazınız yoksa 18 Kasım pazartesi günü saat 4'e doğru sizi ve ailenizi ziyaret etmek ve muhtemelen bir dahaki cumartesi gününe kadar konukseverliğinize sığınmak arzusundayım. Lady Catherine başka bir din adamının günlük işleri üstlenmesi şartıyla arada bir uzaklaşmama itiraz etmiyorsa olsun. Hanımefendiye ve kızlarınıza en derin hürmetlerimi sunuyorum efendim. Duacınız ve dostunuz William Collins. Demek ki saat 4'te bu barış yalısı bey bekleyebiliriz dedi Mr. Bennett mektubu katlarken. Doğrusu vicdanlı ve kibar bir delikanlıya benziyor. Değerli bir akraba olacağından kuşkum yok. Bilhassa Lady Catherine bize tekrar gelmesine izin verirse kızlarla ilgili sözlerinde makul bir havalar Kızlara karşı durumu telafi etmek istiyorsa ona engel olacak değilim. Hakkımız olduğunu düşündüğü düzeltmeyi ne şekilde yapmayı kastediyor tahmin etmek güçlü dedi Jane. Ama bu istek bile ona puan kazandırıyor. Elizabeth özellikle onun Lady Catherine'le olağanüstü hürmetinden ve gerektiğinde köy halkını vaftiz etme, evlendirme ve toprağa verme niyetinden etkilenmişti. adamda bir tuhaflık olmalı dedi. Onu anlayamıyorum. Üslubunda fazla havalı bir şey var. Miras sırasında ilk olduğu için özür dilemek ne demek yani? Elinden gelse bile bir şey yapmasını bekleyemeyiz. Makul bir adam olabilir mi sizce efendim? Hayır tatlım sanmıyorum. Tam tersi olduğu konusunda büyük umutlarım var. Mektubunda hem kölece hem de böbürlenen bir şey var. Bu da gayet anlamlı. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Yazın bakımından dedi Mary. Mektubu kusurlu gözükmüyor. Zeytin dalı fikri belki pek yeni değil. Ama bence iyi ifade edilmiş. Catherine ve Lydia için mektupta yazarı da herhangi bir ilgi çekiciliğe sahip değildi. Kuzenlerinin kızıl bir ceketle gelmesi hemen hemen imkansızdı ve birkaç haftadır başka renk giymiş bir erkeğin varlığından zevk almıyorlardı. Annelerine gelince Mr. Collins'in mektubu kötü düşüncelerinin çoğunu alıp götürmüştü ve adamı, kocasını ve kızlarını şaşırtan bir sakinlikle karşılamaya hazırlanıyordu. Mr. Collins verdiği saate uydu. Bütün aile tarafından çok kibar karşılandı. Mr. Bennett az konuştu ama hanımlar konuşmaya gayet hazırdılar. Mr. Collins ise cesaretlendirilme ihtiyacı da susup oturma eğilimi de duymuyor gibiydi. 25 yaşında uzun boylu ağır görünümlü bir adamdı. Ciddi ve oturaklı bir havası vardı. Hareketleri gayet resmiydi. Oturalı fazla olmamıştı ki Mrs. Bennett'sa kızları konusunda iltifat etti. Güzelliklerini çok duyduğunu ama şimdi ünlerinin kendileri yanında eksik kaldığını gördüğünü söyledi ve zamanı gelince hepsinin iyi evlilikler yapacaklarından kuşkusu olmadığını ekledi. Bu iltifat dinleyicilerden bazılarının zevkine pek uymuyordu ama iltifatın kötüsü olmaz diye düşünen Mrs. Bennet hemen cevap verdi. Çok naziksiniz inanın. Dilerim öyle olur. Çünkü aksi takdirde evsiz barksız kalacaklar, işler çok tuhaf yürüyor. Bu mülk üstündeki ipoteyi kastediyorsunuz galiba. Ah efendim elbette. Kabul edersiniz ki kızlarım için büyük ızdırap bu. Size kabahat bulduğumdan değil. Çünkü dünyada bu işlerin şans işi olduğunu biliyorum. Miras nasıl ipoteklenir gider anlamıyorum. Tatlı kuzenlerim için yarattığım zorluğun farkındayım hanımefendi. ve Bu konuda söyleyecek çok şeyim var. Ama aceleci ve telaşlı görünmek istemem. Ama genç hanımlara hayran olmaya hazır geldim. Şimdilik daha fazla söyleyemeyeceğim ama belki birbirimizi daha iyi tanıdığımız zaman. Yemek çağrısı sözünü kesti. Kızlar birbirlerine gülümsediler. Mr. Collins'in hayranlığının tek konusu onlar değillerdi. Salon, yemek odası ve bütün mobilyası incelendi ve övüldü. Her şeyi beğenmesi ve övmesi Mrs. Bennet'in gururunu okşardı. Her şeyi kendi gelecekteki malı gibi görüyor olma ihtimali olmasa. Yemekte sırası gelince hayranlıktan nasibini aldı. O müthiş aşçılığı için hangi güzel kuzenine teşekkür borçlu olduğunu öğrenmek istedi. Ama burada Mrs. Bennett onu durdurdu ve biraz sertçe iyi bir aşçı tutacak kadar durumlarının olduğunu, kızlarının mutfakta işi olmadığını söyledi. Mr. Collins canını sıktığı için özür diledi. Mrs. Bennett yumuşak bir sesle hiç yücelmediğini açıkladıysa da adam çeyrek saat boyunca özür dilemeye devam etti. Bölüm 14 Mr. Bennett yemek sırasında pek konuşmadı. Ama hizmetçiler çekildikleri zaman konuğuyla konuşma yapma zamanının geldiğini düşündü ve hamisinden yana çok tarihli göründüğünü söyleyerek onun kendini göstereceğini umduğu bir konu açtı. Lady Catherine de bölgün onun isteklerine gösterdiği dikkat, rahatına gösterdiği özen çok etkileyiciydi. Mr. Bennet daha iyi bir konu seçemezdi. Mr. Collins kadını öve öve bitiremedi. Anlattıkça kendinden geçti. Çok önemli adam haliyle anlattı durdu. Hayatında hiç ünvan sahibi birinden öyle davranış görmemişti. Lady Catherine'in ona gösterdiği hassasiyet ve cömertlik gibisini. Onun huzurunda verme şerefine nail olduğu her iki vaazı da cömert bir memnuniyetle onaylamıştı. Rossings de iki kez yemeğe de davet etmişti onu ve daha geçen cumartesi çağırtmıştı akşamleyin kuadril masasındaki dörtlüğü tamamlasın diye. Tanıdığı çok insan Lady Catherine'i gururlu sanırdı ama o hassasiyetten başka bir şey görmemişti onda. Onunla her zaman başka herhangi bir beyefendiyle konuşur gibi konuşmuştu. Komşularla yakınlık kurmasına da arada bir akrabalarını görmek için kilisesinden bir iki haftalığına ayrılmasına da en ufak bir itiraz etmemişti. Ali cenaplık gösterip ona bir an önce evlenmesini bile tavsiye etmişti. Ama tabi seçimini iyi yapması şartıyla ve hatta bir keresinde onu fakirhanesinde bizzat ziyaret bile etmiş, yapmakta olduğu her tadilatı bütünüyle onaylamış, kendisi de bazı önerilerde bulunmuştu. Mesela üst kattaki ufak odalara birkaç raf koydur diye. Bunlar gayet yerinde ve kibarca hareketler dedi Mrs. Bennet. Çok sevimli bir kadın olduğu belli. Büyük hanımların daha çok onun gibi olmamaları çok yazık. Size yakın mı yaşıyor beyefendi? Benim fakir hanimin bulunduğu bahçe hanımefendinin mekanı Rossings korusundan sadece bir yolla ayrılıyor. Dul olduğunu söylemiştiniz değil mi? Ailesi var mı? Tek kızı var. Rossings'in de muazzam bir mülkün varisi. Ah diye haykırdı Mrs. Bennett başını sallayarak. Desenize çoğu kızdan iyi durumda. Nasıl bir genç hanım bu? Güzel mi? Son derece zarif bir genç hanım gerçekten. Lady Catherine bizzat diyor ki hakiki güzellik konusunda Mr. Burke hem en güzelinden daha üstün. Çünkü onun yüzünde doğuştan ayrıcalıklı bir genç kadın olduğunu gösteren şey var. Ama maalesef hep hasta. Eğitimini yürüten ve halen onlarla kalan hanımın bana dediğine göre bu da birçok becerisini geliştirmesine engel oluyormuş. Yoksa niye geri kalsın ki? Ama son derece cana yakın. Sık sık küçük faytonu ve midillileriyle fakir annemin oradan geçme nezaketi gösteriyor. Takdim edildi mi? Saraydaki hanımlar arasında adını duyduğumu hatırlamıyorum. Bozuk sağlığı şehre inmesine engel oluyor. O sebeple de bir gün Lady Catherine'e bizzat söyledim. İngiliz sarayını en parlak süsünden yoksun bırakıyor. Lady Hazretleri bu fikirden hoşlanmış gibiydi. Tahmin edersiniz ki hanımların her zaman makul buldukları bu küçük narin iltifatları her fırsatta seve seve dile getirir. Lady Catherine'e birkaç kez söylemişimdir güzel kızı sanki düşes olmak için doğmuş diye ve en yüksek ünvan bile ona şan katmak yerine onun tarafından şereflendirilir diye. Bunlar Lady Hazretlerinin hoşuna giden türden küçük şeyler. Ben de bu tür bir alakayı kendime vazife bilirim. Çok yerinde bir düşünce dedi Mr. Bennet. Ayrıca ince iltifatlar etme yeteneğine sahip olmanız da hoş. Bu tatlı sözler o anda mı doğuyor yoksa önceden çalışılıyorlar mı merak ediyorum. Daha çok o sırada olan biten şeylerden çıkıyor. Gerçi bazen kendimi oyalamak için normal durumlara uyarlanabilecek bu tip küçük narim iltifatlar düşünür bulurum. Ama her zaman mümkün mertebe çalışılmamış gibi bir havayla söylemek isterim. Mr. Bennet'in tahminleri tümüyle haklı çıkmış oldu. Yeğeni tahmin ettiği kadar salaktı. Onu zekice bir keyifle dinledi. Yüzündeki ciddi ifadeyi koruyarak ve arada bir Elizabeth'e bakış atmak dışında aldığı zevke ortak aramadan. Yine de çay saatine kadar bunlar ona yetmişti. Konuğunu tekrar oturma odasına götürdü ve çay bittiği zaman onu hanımlara okuma yapmaya davet etti. Mr. Collins hemen kabul etti. Bir kitap getirildi ama kitabı görünce halk kütüphanesinden ödünç alındığı her şeyinden belli oluyordu. İlkildi ve özür dileyerek roman okumadığını söyledi. Kitty dik dik ona baktı. Lydia hayret çığlığı attı. Başka kitaplar getirildi ve biraz düşünüp taşındıktan sonra Fordys'in vaazlarını seçti. Mr. Collins kitabı açarken Lydia esnedi ve tek düze bir ciddiyetle daha 3 sayfa okumamıştı ki onu durdurdu. ''Biliyor musun anne? Philips eniştem Richard'ı geri çevirmekten bahsediyor. O zaman Albay Forster tutacak onu.'' Teyzem cumartesi günü kendisi söyledi. ''Yarın Meriton'a gidip gerisini öğreneceğim. Mr. Danny şehirden ne zaman dönüyor diye sorarım.'' İki ablası Lydia'ya susmasını söyledi ama çok alınan Mr. Collins kitabını bir kenara bırakıp şöyle dedi. ''Küçük genç hanımların ciddi kitaplara ilgi duymadıklarını sık sık gözlemlemişimdir.'' Oysa bunlar sadece onların menfaati için yazılıyor. İtiraf etmeliyim beni hayrete düşürüyor. Çünkü ortada yani eğitim kadar faydalı bir şey olamaz. Ama genç kuzenimi daha fazla sıkmayacağım. Sonra Mr. Bennett'e dönüp ona tavlada rakip olmayı teklif etti. Mr. Bennett teklifi kabul etti. Ona kızları kendi ıvır zıvır işleriyle baş başa bırakmakla akıllılık ettiğini söyleyerek Mrs. Bennett ve kızları Lydia'nın müdahalesi için kibarca özür dilediler ve eğer kitaba tekrar dönmek isterse bir daha olmayacağına söz verdiler. Ama Mr. Collins genç kuzenine kızgın olmadığını, hareketine darılmadığını söyledikten sonra Mr. Bennet'la başka bir masaya yerleşip tavlaya hazırlandı. Bölüm 15 Mr. Collins akıllı bir adam değildi. Yaratı kusurlar eğitimden ya da çevreden fayda görmemişti. Hayatının büyük bölümü okuma yazma bilmez sefil bir babanın idaresi altında geçmişti. Üniversite mezunu olsa da sadece zorunlu dersleri almış, eğitimle işe yarar bir yakınlık kurmamıştı. Babasının onu tabi tuttuğu muamele ona daha baştan büyük bir eziklik vermişti. Ama bu eziklik şimdi herkesten uzakta yaşayan zayıf bir aklın yanılsamaları ve erken ve beklenmedik refahın sağladığı duygularla epeyce dengeleniyordu. İyi bir rastlantı, Hansport görevinin boş olduğu bir sırada kayısında Lady Catherine'de bölge çıkartmıştı. Kadının yüksek konumuna duyduğu saygı, ona hamisi olarak duyduğu hürmet, kendisini din adamı olarak yetkisini ve rahip olarak haklarını pek beğenmesiyle birleşip onu gurur ve kürelik, burnu büyüklük ve eziklik karışımı bir adam yapmıştı. Şimdi iyi bir ev ve gayet makul bir gelir sahibi olunca evlenmeye karar vermişti. Longburn ailesiyle uzlaşma ararken aklında eş bulmak vardı. Çünkü ailenin kızlarından birini seçmek istiyordu. Tabii kızları söylendiği kadar güzel ve sevimli olursa. Babalarının evini miras alacak olmayı telafi etme, düzeltme planı buydu ve harika bir plan olduğunu düşünüyordu. Gayet net ve elverişli, üstelik son derece cömert ve fedakar. Planı kızları görünce değişmedi. Miss Bennet'in güzel yüzü düşüncelerini teyit etti. Üstelik en büyük olmasının gerekleri seçimini sağlam temelleri oturtuyordu. İlk akşam kesin seçimi Jane'di. Ne var ki ertesi sabah durum değişti. Kahvaltıdan önce Mrs. Bennet'la 15 dakikalık baş başa bir görüşme yaptı. Konuya kendi evini anlatarak başladı. Oradan doğal olarak evine Longburn'da bir hanım bulma umudunu açıklamaya yöneldi. Ve cevap olarak kibar gülümsemeler ve cesaret verici sözler arasında Jane konusunda uyarı aldı küçük kızları konusunda bir şey söylemek ona düşmezdi. Kesin bir şey söylenemezdi. Ama bildiği kadarıyla herhangi bir girişim yoktu. En büyük kızının ise belirtmeliydi ki kendini söylemeye mecbur hissediyordu ki nişanlanması an meselesiydi. Mr. Collins'in fikrini sadece Jane'den Elizabeth'e değiştirmesi gerekiyordu. Değiştirdi de Mrs. Bennet ateşi karıştırırken güzellik ve meziyette Jane'den aşağı kalmayan Elizabeth hemen onu takip etti. Mrs. Bennett aldığı işarete dört elle sarıldı ve yakında iki kızını evlendirebileceğine inandı. Daha dün adını duymaya bile dayanamadığı adam şimdi gözüne girmişti. Lydia'nın Meryton'a yürüme niyeti unutulmadı. Mary dışında kızların hepsi onunla gitmeyi kabul ettiler. Mr. Collins'ten kurtulmak ve kütüphanesini kendine ayırmak isteyen Mr. Bennett'ın ricası üzerine Mr. Collins onlara eşlik edecekti. Adam kahvaltıdan sonra peşine takılıp kütüphaneye gelmişti ve orada da koleksiyonun en iri ciltlerinden birini karıştırıyormuş gibi yapıp Mr. Bennet'a soluk aldırmadan anlatacaktı anlatacaktı yine Hansport'taki evini ve bahçesini. Böyle hareketler Mr. Bennet'ın acayip canını sıkardı. Kütüphanesinde her zaman mutlak rahatlık ve sakinlik isterdi. Elizabeth'e söylediği gibi evin diğer her odasında ahmaklık ve züppelikle karşılaşmaya hazır olsa da orada bunlardan uzak olmaya alışkındı. Dolayısıyla bir an bile kaybetmeden nezaket gösterip Mr. Collins'ı kızlarının yürüyüşüne katılmaya davet etti. Mr. Collins ise okumaktan çok yürümeye yatkın olduğu için koca kitabı zevkle kapatıp gitti. O boş boş işinerek kuzenleri kibar kibar baş sallayarak sonunda Meriton'a geldiler. O zaman artık gençlerin dikkatini kendine çekemedi. Kızların gözleri hemen subayları arayarak sokaklarda gezinmeye başladı ve bir dükkan rütbinindeki çok gösterişli bir şapka ya da yepyeni bir müslin dışında hiçbir şey dikkatlerini dağıtamadı. Gel gelelim, bütün hanımların dikkatini çok geçmeden bir delikanlı çekti. Daha önce görmedikleri gayet beyefendi görünümlü, yolun diğer yanında bir subayla birlikte yürüyen biri. Subay Londra'dan döndü mü diye Lidya'nın soruşturmaya geldiği Mr. Danny'di ve geçerlerken başıyla selam verdi. Hepsi yabancının havasından çarpıldı. Hepsi kim olabileceğini merak etti. Keti ile Lidya mümkünse öğrenmek için karşı dükkanda bir şey bakacaklarmış gibi yapıp yolun öbür yanına geçtiler ve tam kaldırım adım atmışlardı ki tesadüf bu ya geri dönen iki beyle burun buruna geldiler. Mr. Denny hemen lafa girerek arkadaşını takdim etmek için izin istedi. Mr. Wickham önceki gün onunla birlikte şehirden gelmişti ve söylemekten mutluluk duyardı ki alaylarında subay olmayı kabul etmişti. Bu da tam olması gerektiği gibiydi. Kusursuz bir cazibe için genç adamın tek eksiği üniformasıydı. Halindeki her ayrıntı ona bir şey katıyordu. Her şeyi ayrı güzeldi. Hoş bir yüz, biçimli bir vücut ve içe işleyen bir konuşma. Genç adam tanışma faslından sonra konuşma epek hevesli olduğunu gösterdi ama gayet kıvamında ve rahat bir heveslilikti. Bütün grup dikilmiş tatlı tatlı sohbet ediyordu ki at sesleri dikkatlerini çekti ve Darcy ile Binkley'in sokaktan aşağı geldikleri görüldü. Grubun hanımlarını ayırt edince iki bey doğruca onlara geldiler ve olağan kibarlıkları gösterdiler. Binkley baş konuşmacıydı. Miss Bennet de esas konu. O sırada dedi Mr. Binkley. O da Longburn'a gidiyormuş sağlığını sormak için. Mr. Darcy başını sallayarak bunu doğruladı ve tam gözlerini Elizabeth'e dikmemek için çabalamaya başlıyordu ki yabancının varlığını görüp ansızın kala kaldı. Elizabeth birbirlerine bakarlarken ikisinin yüzünün karşılaşmanın etkisiyle şaşkınlık içinde donduğunu görüverdi. İkisinin de rengi döndü. Biri beyaz, diğeri kırmızı. Mr. Wickham birkaç saniye sonra şapkasına dokundu. Darcy bu selama belli bir belirsizlikle karşılık verdi. Bunun anlamı ne olabilirdi? Hayal etmek imkansızdı. Öğrenmek için kıvranmamak imkansızdı. Hemen sonra Mr. Binkley olanlara dikkat etmiş görünmeksizin izin istedi ve arkadaşıyla birlikte yola koyuldu. Mr. Denny ve Mr. Wickham genç hanımlarla birlikte Mr. Phillips'in evinin kapısına kadar yürüdüler. Sonra Miss Lydia'nın içeri girmeleri için ısrarlı tekliflerine rağmen ve hatta Mrs. Phillips'in salon penceresini kaldırıp daveti desteklemesine rağmen eğilerek veda ettiler. Mrs. Phillips yeğenlerini gördüğüne her zaman memnun olurdu. İki büyük kız son günlerdeki yokluklarından sonra bilhassa iyi karşılandılar. Mrs. Phillips aniden eve dönmelerine şaşırdığını söylüyordu hararetle. Yani onları kendi arabaları getirmediğine göre nereden duyacaktı Mr. Johnson çırağını sokakta görmese, çırakta ona nedir Netherfile'de artık şurup göndermeyeceklerini çünkü Mrs. Bennet'ların gittiklerini söylemese. O sırada Jane atılıp Mr. Collins'i takdim ederek dikkatini ona çekti. Mrs. Phillips Mr. Collins'i en kibar haliyle karşıladı. Ondan da aynı karşılığı gördü. Mr. Collins tanışmadıkları halde misafir olduğu için özür diledi. Ama onu oraya getiren genç hanımlarla olan gurur verici akrabalığının bu durumu mazur göstereceğine inandığını söyledi. Mrs. Phillips böyle aşırı terbiyelilik karşısında mesle oldu. Ama yabancıyı gözlemlemesi az sonra bir başka yabancı hakkındaki heyecanlı sorularla yarıda kesildi ki onun hakkında yeğenlerine zaten bildikleri şeyleri söyleyebilirdi. Yani Mr. Danny'nin onu Londra'dan getirdiğini, şair alayına temel rütbesi alacağını filan. Son bir saattir onu izlediğini söyledi. Sokakta yukarı aşağı yürüyormuş. Mr. Wickham ortaya çıksaydı Kitty ve Lydia elbette izlemeye devam ederlerdi. Ama ne yazık ki yabancıyla karşılaştırılınca aptal sevimsiz herifler olan birkaç subay dışında artık kimse geçmiyordu pencerelerden. Bazıları ertesi gün Philipslerle yemek yiyeceklerdi. Teyzeleri eğer akşamleyin Longbourn'la aile de gelirse kocasını Mr. Wickham'ı ziyarete yollayıp ona da davetiye göndereceğine söz verdi. Anlaştılar. Mrs. Phillips zevkli, kolay, şamatalı bir piyango oyunu oynayacaklarını ardından sıcak bir şeyler yiyeceklerini söyledi. Böyle eğlenceler olacak olması sevinç vericiydi. Ayrılırlarken iki tarafta neşe içindeydi. Mr. Collins odadan çıkarken özürlerini tekrarladı ve yorulmak bilmez bir kibarlıkla özüre hiç gerek olmadığına temin edildi. Eve yürürlerken Elizabeth Jane, e iki bey arasında olanları anlattı. Hata yapmış gibi görünselerdi Jane birini ya da ikisini birden savunmaya geçerdi ama o da bu davranışa kardeşinden daha fazlandan veremedi. Döndükleri zaman Mr. Collins Mrs. Philips'in davranışlarına ve nezaketine övgüler yağdırarak Mrs. Bennet'ı hayli memnun etti. Lady Catherine'in kızımız Faymazsa, ömründe daha zarif bir hanım görmediğini söyledi. Onu sadece müthiş bir kibarlıkla karşılamakla kalmamış, üstüne basa basa ertesi akşamki davete de dahil etmişti. Hem de o ana kadar onu hiç görmediği halde. Elbette onlarla olan akrabalığı bir parça etkili olmuş olabilirdi. Ama yine de hayatında öyle ilgi alaka görmemişti. Bölüm 16 Gençlerin teyzeleriyle sözleşmelerine itiraz edilmediği, Mr. Collins'in Mr. ve Mrs. Bennet'tan bir akşamlığına bile ayrılmak istemiyormuş gibi sızlanmasına inançla karşı konulduğu için araba onu ve beş kuzenini müsait bir saatte Mariton'a götürdü. Kızlar oturma odasına girerken Mr. Wickham'ın eniştelerinin davetini kabul ettiğini ve o sırada evde olduğunu sevinçle öğrendiler. Bu bilgi verildikten ve hepsi koltuklarına yerleştikten sonra Mr. Collins boş boş etrafı incelemeye başladı. Dairenin genişliğine ve döşemesine öyle hayran oldu ki kendini az kalsın rossings'deki ufak yaz kahvaltı salonunda sanacağını beyan etti. Bu benzetme önce pek takdir toplamadıysa da Mrs. Phillips ondan Rossings'in ne olduğunu, sahibinin kim olduğunu öğrenince Lady Catherine'in oturma odalarından sadece birinin tarifini dinleyip sadece şöminenin 800 pound'da mal olduğunu duyunca iltifatın olanca gücünü hissetti. Öyle ki hizmetçi odasıyla karşılaştırılmaya bile gücenmezdi artık. Lady Catherine'in ve malikanesinin ihtişamını tarif eder. Arada bir kendi fakirhanesinin övgüsüne girip geçirmekte olduğu tadilattan bahsederken gayet mutluydu beyler yanlarına gelinceye kadar. Mrs. Phillips onun için pek dikkatli bir dinleyiciydi. İşittiklerinden sonra genç adamı daha da önemli buldu ve bunları ilk fırsatta komşularına anlatmaya karar verdi. Kuzenlerini dinleyemeyen, Piyano olsaydı diye sızlanan ve şöminenin üstündeki kendi süsledikleri uydurup taklit porselenleri incelemekten başka bir şey yapamayan kızlara bekleme süresi çok uzun geldi. Ama sonunda bitti tabii. Beyler yaklaştı. Mr. Wickham odaya girdiği zaman Elizabeth onu daha önce gördüğünde de o zamandan beri düşündüğünde de hayranlık duymakta hiç haksız olmadığını hissetti. Şair alayının subayları genel olarak gayet makul. Beyefendi tavırlı adamlardı ve en iyileri bu partide bulunuyorlardı. Ama Mr. Wickham gönlünün yüz, hava ve yürüyüşüyle hepsinden çok üstündü. Tıpkı subayların da arkalarından odaya giren geniş yüzlü, sıkıcı, nefesi şarap kokan Philips enişteden üstün oldukları gibi. Mr. Wickham hemen her kadın gözünün takılıp kaldığı şanslı adamdı. Elizabeth de az sonra şanslı kadın oldu genç adam sonunda gelip onun yanına oturunca. Sadece yağmurlu bir gece olmasından ve yağmurlu bir mevsim olma ihtimalinden bahsettiği halde hemen konuşmaya başlamasındaki sevimlilik Elizabeth'i en sıradan, en sıkıcı, en bayat konunun bile konuşmacının becerisiyle ilginç hale getirilebileceğini düşündürdü. Cinsi dikkatini çekme konusunda Mr. Wickham ve subaylar gibi rakipler olunca Mr. Collins önemsizliğe gömülmeye başladı. Genç hanımlar için zaten bir hiçti. Yine de zaman zaman Mrs. Phillips ona iyi bir dinleyici oldu ve takipçiliğiyle onu kahvesiz ve keksiz bırakmadı. Oyun masaları yerleştirildiği zaman Weiss oynamaya oturarak o da ona karşı minnet duygularını ifade etme fırsatı buldu. Henüz oyun hakkında pek az şey biliyorum dedi ama kendimi geliştirmek isterim çünkü insan benim durumumda Mrs. Phillips gösterdiği uyum için teşekkür etti ama nedenini duymak istemedi. Mr. Wickham Vice'le oynamadı ve diğer masadaki ile Lydia'nın arasına zevkle kabul edildi. Önce Lydia'nın adamın üstünde çullanma tehlikesi baş gösterdi. Kız inatçı bir konuşmacıydı ama piyango biletlerine de son derece düşkün olduğundan biraz sonra kendini oyuna kaptırdı. Kimseye dikkat edemeyecek kadar büyük bir hevesle para yatırdı. Çığlık çığlığa ödülünü istedi. Oyunun olağan taleplerine uyan Mr. Wickham böylece Elizabeth'le konuşmak için serbest kaldı. Elizabeth onu dinlemeye çok istekliydi. Ama tabii en çok dinlemek istediği şey başkaydı. Mr. Darcy ile tanışıklığının hikayesi. Bunun sözünü etmeye bile cesaret edemedi. Yine de merakı beklenmedik biçimde giderildi. Mr. Wickham konuyu kendisi açtı. Netherfield'ın Meriton'dan ne kadar uzak olduğunu sordu. Elizabeth'in cevabını aldıktan sonra duraksayarak Mr. Darcy'nin ne zamandır orada kaldığını öğrenmek istedi. Bir ay kadar oldu dedi Elizabeth. Sonra mesele kapanmasın diye devam etti. Anladığım kadarıyla derviş hayırda çok geniş bir arayısı varmış. Evet diye cevapladı Wickham. Sağlam bir mülkü var orada. Yılda temiz on bin. O konuda size benden daha fazla bilgi verebilecek başka birine rastlayamazdınız. Çünkü çocukluğumdan beri ailesiyle özel bir ilişkim vardır. Elizabeth yüzündeki şaşkınlığı saklayamadı. Dünkü karşılaşmamızdaki soğuk havayı gördükten sonra böyle bir açıklama sizi elbette şaşırtabilir Miss Bennet. Mr. Darcy'yi iyi tanıyor musunuz? Yeterince diye haykırdı Elizabeth sıcak bir sesle. Onunla aynı evde dört gün geçirdim ve onu gayet sevimsiz buluyorum. Benim görüşümü söylemeye hakkım yok dedi Wickham. Sevimli mi değil mi bilemem. Görüş verme yetkim yok. Onu doğru karar veremeyecek kadar uzun zamandır ve iyi tanıyorum. Tarafsız olmam imkansız. Ama inanıyorum ki onun hakkındaki fikriniz çok kişiye şaşırtıcı gelir. Ama belki bunu başka yerde böyle güçlü biçimde ifade etmezsiniz. Burada ne de olsa aile içindesiniz. Valla bu mühitteki her evde söyleyebileceğimden daha fazlasını burada da söylemem. Tabi fail tarih? Onu Hertfordshire'da kimse sevmiyor. Herkes gururundan nefret ediyor. Hiçbir yerde ondan iyi bahsedildiğini duyacağınızı sanmam. Üzüldüm diyemem dedi Wickham kısa bir tereddütten sonra. Kimseye hak ettiğinden daha fazla itibar edilmemeli. ama o söz konusu olunca sanırım bu böyle olmuyor. Onu gören serveti ve gücü karşısında kör oluyor ya da o kibirli, ezici tavırlarından ürküyor ve onu sadece onun görülmek istediği gibi görüyor. Az tanıdığım halde bile onun huysuz bir adam olduğunu söyleyebilirim. Wickham sadece başını salladı. Merak ediyorum dedi konuşma fırsatı tekrar gelince. Buralarda daha uzun süre kalacak mı acaba? Hiç bilmiyorum ama ben Netherfart'tayken gideceğine dair bir şey duymadım. Umarım şair planlarınız onun civarda olması yüzünden değişmez. Yok hayır Mr. Darcy beni gönderemez. Beni görmekten kaçınırsa onun gitmesi gerekir. Aramız iyi değil. Onu görmek bana her zaman acı verir. Ama ondan kaçınmak için bir sebebim yok. Olanı da bütün dünyaya söyleyebilirim zaten. Feci bir istismar edilme duygusu ve ona karşı ızdırap dolu pişmanlıklar. Onun babası Miss Bennet, merhum Mr. Darcy, yeryüzüne gelmiş en iyi kalp insanlardan biriydi ve hayattaki en hakiki dostumdu. Bu Mr. Darcy'yi gördüğüm zaman ise binlerce duygulu anı sızım sızım içimi sızlatır. Bana karşı davranışı tam bir rezalettir. İnanın onu her şey için affedebilirim ama babasının umutlarını yıktığı, Anısını lekelediği için asla affedemem. Elizabeth konunun daha da ilginç hale geldiğini hissetti ve tüm dikkat dinledi. Ama konunun hassasiyeti soru sormasını engelledi. Mr. Wickham daha genel konulardan, Meriton'dan, Muhit'ten, insanlardan bahsetmeye başladı. Gördüklerini çok beğenmişe benziyordu. Bilhassa insanlardan nazik ama çok tanıdık bir iltifatla bahsetti. Bu alaya girmemin esas sebebi diye ekledi. Sağlam bir insan topluluğu. Seçkin bir çevre vaat edilmesiydi. Gayet saygın, makul bir alay olduğunu biliyordum. Dostum Deni şimdiki karargahlarını Merit'in onlara gösterdiği yakın ilgiyi ve muazzam dostluğu anlatınca iyice baştan çıktım. Çevre benim için gereklidir. Hayal kırıklığına uğramış bir adamın Ruhum yalnızlığa dayanamaz. İşim ve arkadaşlarım olmalı. Askeri hayatını amaçlamıyordum. Ama şartlar bunu getirdi. Mesleğim kilise olmalıydı. Kilise için yetiştirildim ve şimdi en kıymetli kiliseye sahip olacaktım. Bahsettiğimiz beyefendinin gönlü olmuş olsaydı. Cidden mi? Evet, merhum Mr. Darcy bana idaresi altındaki en iyi kiliseyi miras bıraktı. Boşalınca başına geçecektim. Kendisi vaftiz babamdı ve bana son derece bağlıydı. İyi kalpliliğini ne kadar met etsem azdır. Bana iyi bir geçim kaynağı sağlamak istiyordu ve sağladı sandı. Ama kilise boşalınca başkasına verildi. Aman tanrım diye haykırdı Elizabeth. Ama bu nasıl olabilir? Vasiyetin nasıl göz ardı edilebilir? Neden yasal yollara başvurmadınız? Vasiyetin şartlarında resmi olmayan bir şey vardı işte. Bana yasalar önünde şans tanınmıyordu. Şerefli bir adam buradaki niyetten kuşku duyamazdı. Ama Mr. Darcy kuşku duymayı seçti. Ya da koşullu bir tavsiye diye düşündü ve benim tüm haklarımdan feragat ettiğimi iddia etti. ''Yok müsrifmişim, yok basiretsizmişim. Yani işte aklına ne gelirse.'' ''O kilisede iki sene önce ben tam başına geçecek yaşa gelince boşaldı ve başka birine verildi.'' ''Burası kesin ama şurası da kesin ki o kiliseyi kaybetmeyi hak edecek herhangi bir şey yapmış olmakla suçlayamıyorum kendimi.'' ''Sıcak, korunmasız bir tabiatım vardır. Onun hakkındaki görüşlerimi bazen serbestçe söylemiş olabilirim, ona da söylemiş olabilirim.'' ''Aklıma daha kötü bir şey gelmiyor.'' Ama gerçek şu ki çok farklı türde insanlarız ve benden nefret ediyor. Şok oldum. Herkesin önünde küçük düşürülmeyi hak ediyor. Elinde sonunda olacak zaten ama bunu yapan ben olmayacağım. Babasını unutabilinceye kadar karşısına dikilemem. Onu ifşa edemem. Elizabeth bu duyguları için ona övdü ve duygularını ifade ederken her zamankinden daha yakışıklı olduğunu düşündü. Ama dedi bir an duraktadıktan sonra. Sebebi Ne olabilir? Onu böyle zalimce davranmaya ne itmiş olabilir? Bana karşı derin, kararlı bir nefret, elimde olmadan bir ölçüde kıskançlığa bağladığım bir nefret. Merhum Mr. Darcy beni daha az sevmiş olsaydı oğlu bana daha iyi davranabilirdi. Ama babasının bana olan üstü bağlılığı daha çocukken onu rahatsız ettiği gibime geliyor. İçinde bulunduğumuz rekabete dayanabilecek tabiatta da değildi. Öyle bir rekabet ki tercih edilen hep ben olurdum. Mr. Darcy'nin bu kadar kötü olacağı aklıma gelmezdi. Ondan hiç hoşlanmadıysam da bu kadar kötüsünü ummazdım. İnsanları genel olarak küçümseyen biri olduğunu düşünmüştüm. Ama böyle vicdansız intikamcılığa, böyle adaletsizliğe, böyle kalpsizliğe kadar alçalabileceğinden kuşkulanmamıştım. Yine de birkaç dakika düşündükten sonra devam etti. Hatırlıyorum bir gün Netherfield'da kini geçmek bilmez diye affetmeyen bir tabiatı var diye böbürleniyordu. Korkunç biri olmalı. Bu konuda kendime güvenemem diye cevapladı Wickham. Ona karşı adil olmam zor. Elizabeth yine derin düşüncelere daldı ve bir süre sonra kendini tutamadı. Bir vaftiz oğluna, bir arkadaşa, babasının sevdiği birine böyle davranmak tam ekleyecekti. Hem de güzelliği, iyiliğinin kanıtı olan senin gibi bir gence ama şöyle demekle yetindi. Hem de muhtemelen çocukluk arkadaşınız olan dediğinize göre aranızda yakın bağlar olan birine. Aynı köyde doğduk, aynı koru üstünde gençliğimizin büyük kısmı birlikte geçti. Aynı evin insanlarıydık, aynı eğlenceleri paylaştık, aynı anne baba sevgisini gördük. Benim babam hayata eniştemiz Mr. Phillips'in büyük başarıyla yürütüyor olduğunu sandığım aynı mesleğin erbab olarak başladı. Ama merhum Mr. Darcy'ye faydalı olabilmek için her şeyi bıraktı ve tüm zamanını Pemberley arazisinin idaresine adadı. Mr. Darcy'den büyük itibar gördü. Yakın arkadaşı sırdaşıydı. Mr. Darcy sık sık bizzat söylemiştir kendini babamın faal idarecininle ne kadar borçlu hissettiğini. Babamın ölümünden hemen önce Mr. Darcy bana göz kulak olacağına dair gönüllü bir söz verince bunun ona duyduğu minnettarlıktan olduğu kadar bana duyduğu sevgiden de olduğuna inanmıştım. Ne kadar garip diye haykırdı Elizabeth. Ne kadar menfurca. Bu Mr. Darcy'nin gururu size karşı adil olmasını engelledi. Daha iyi bir dürtüyle olmasa bile gururu alçaklık yapmasına da izin vermemeliydi. Çünkü bu yaptığını alçaklık diyorum. Harika diye cevapladı Wickham. Çünkü hemen tüm hareketleri gurura bağlanabilir ve gurur çoğu zaman onun en iyi arkadaşıdır. Gururu onu başka duygulardan çok erdeme yakın yapmıştır. Ama hiçbirimiz tutarlı değiliz. Bana karşı olan davranışında gururdan bile daha güçlü dürtüler vardı. Öyle menfurca bir gururun hiç faydasını gördü mü acaba? Evet, o gurur onu sık sık hoşgörülü ve cömert yapar. Parasını bol keseden dağıtır. Konukseverlik gösterisi yapar. Kiracıların destekler, fakirleri doyurur. Aile gururu ve oğul olma gururu yaptı bunu. Çünkü babasıyla çok gurur duyardı. Ailesini utandıracak bir şey yapmamak, popüler özelliklerden sapmamak, pömbürle malikanesinin etkisini kaybetmemek, bu güçlü bir dürtü. Aynı zamanda ağabeylik gururu da vardır ki ABC bir sevgiyle birleşince onu kız kardeşinin seveceğini ve dikkatli bir muhafızı yapmıştır. Herkesten onun en hassas, en iyi ağabey olduğunu işitirsiniz. Miss Darcy nasıl bir kız? Başını salladı. Keşke ona sevim diyebilseydim. Bir Darcy'den kötü bahsetmek bana acı veriyor. Ama o da aynı abisi. Çok, çok gururlu. Çocukken cana yakındı, tatlıydı. Bana da çok düşkündü. Onu eğlendirmek için saatler harcamışımdır ama artık benim için bir şey ifade etmiyor. Güzel bir kız, 15-16 yaşında ve anladığıma göre hayli hünerli. Babasının ölümünden beri evi Londra oldu. Bir hanım onunla kalıyor, eğitimini yürütüyor. Birçok duraksamadan ve birçok başka konuyu denedikten sonra Elizabeth bir kez daha ilk konuya dönmeden edemedi. Mr. Bingley ile olan yakınlığına şaşırdım. İyi huylu birine benzeyen ve bence gerçekten sevimli biri olan Mr. Binkley nasıl böyle bir adamla arkadaş olabilir? Birbirlerine nasıl uyabiliyorlar? Mr. Binkley'i tanıyor musunuz? Hayır. Tatlı, sevimli, kibar bir adamdır. Mr. Darcy'i tanıyamamış olmalı. Muhtemelen ama Mr. Darcy canı isteyince hoş biri olabilir. Yeteneksiz değildir. Vakit harcamaya değdiğini düşünürse hoş sohbet Servetleri onunkine eşit olanlar arasında yoksullar arasında olduğundan çok daha farklı biridir. Gururu onu asla terk etmez ama zenginlerle beraber kendi liberal düşünceli, adil, samimi, aklı başında, dürüst ve belki sevimlidir. Tabi servetin ve mevkinin hakkını vermek lazım. Vice Partisi az sonra bitti. Oyuncular diğer masanın etrafında toplandılar. Mr. Collins kuzeni Elizabeth ile Mrs. Phillips arasındaki yerini aldı. Mrs. Phillips başarısı hakkında malum sorular sordu. Pek iyi geçmemişti. Her sayıyı kaybetmişti. Ama Mrs. Phillips üzüntülerini ifade etmeye başlayınca ağır başlılıkla hiç önemli olmadığını, paraya değer vermediğini söyledi ve kendini rahatsız hissetmemesini rica etti. Şunu gayet iyi bilirim Madam," dedi. İnsanlar kumar masasına oturunca şanslarını denerler. Çok şükür beş yılını bahis mevzu edecek durumda değilim. Kuşkusuz aynı şeyi söyleyemeyecek çok kişi vardır ama Lady Catherine de Burke sayesinde küçük meselelerin üstünde durmam gerekmiyor. Mr. Wickham'ın gözü Mr. Collins'e takıldı. Birkaç saniye onu izledikten sonra Elizabeth'e alçak bir sesle akrabasının de Burke ailesini yakından tanıyıp tanımadığını sordu. Lady Catherine de Burke diye cevapladı Elizabeth. Ona daha bu yakınlarda bir kilise vermiş. Mr. Collins ona nasıl tanıştırıldı bilmiyorum ama uzun zamandır tanımadığı ortada. ''Elbette biliyorsunuzdur. Lady Catherine de Bourke ile Lady Anne Darcy kardeşler. Yani şimdiki Mr. Darcy'nin teyzesi.'' ''Hayır, gerçekten bilmiyordum. Lady Catherine'in akrabaları hakkında hiçbir bilgim yok. Önceki güne kadar varlığından bile habersizdim.'' ''Kızı Mr. Bourke büyük bir servete sahip olacak. Onunla kuzeninin iki serveti birleştirmek istediğine inanılıyor.'' Bu bilgi Elizabeth'i gülümsetti. Zavallı Miss düşününce boşunaymış bütün bilgisi. Boşuna ve faydasızmış kız kardeşine gösterdiği yakınlık ve kendisine düzdüğü övgüler. Çoktan başka bir kızı seçtiğine göre Mr. Collins Elizabeth. Lady Catherine'den de kızından da staişle bahsediyor. Ama Lady Hazretleri ile ilgili bazı sözlerinden minnettarlığının onu yanılttığını düşünüyorum. Onun patronu da olsa Küsta burnu büyük bir kadın bence. Anabildiğini öyle diye cevapladı Vicum. Onu yıllardır görmedim ama ondan hiç hoşlanmadığımı hatırlıyorum. Davranışları diktatörce ve küçümseyiciydi. Çok akıllı ve zeki olmakla ünlüydü. Ama yeteneklerini kısmen mevkiinden ve servetinden, kısmen de otoriter tavrından, geri kalanını da yeğeninin gururundan aldığını düşünüyorum. Yeğeni onun akrabası olan herkesin birinci sınıf bir akla sahip olduğunu inanır. Elizabeth durumun gayet akla yatkın bir açıklamasını yaptığını kabul etti. Sohbete memnun memnun devam ettiler ta ki yemek çağrısı kağıt oyununa son verinceye ve diğer hanımlara Mr. Wickham'ın nezaketinden pay alma şansı tanınıncaya kadar. Mrs. Philips'in yemek partisinde gürültüden konuşulmazdı ama Mr. Wickham'ın hareketleri herkesin beğenisini kazanıyordu. Ne dese iyi diyordu, ne yapsa harika yapıyordu. Elizabeth oradan aklı onunla dolu olarak ayrıldı. Eve kadar bütün yol boyunca Mr. Wickham'dan ve ona anlattıklarından başka bir şey düşünemedi. Ama yolda adını anmaya bile zaman bulamadı. Çünkü Lydia'da Mr. Collins'te bir an olsun susmadılar. Lydia durmadan piyango biletlerinden, kaybettiği fişten, kazandığı fişten bahsetti. Mr. de Bay ve Bayan Phillips'in nezaketini anlattı durdu. Vice'daki kaybını zerrece önemsemediğini söyledi. Sofradaki tüm yemekleri saydı tekrar tekrar kuzenlerini sıkıştırıp sıkıştırmadığını sordu. Araba Longburn konağında durduğunda daha anlatacağı her şeyi anlatıp bitirememişti. Bölüm 17 Elizabeth ertesi gün ve Wickham'la arasında geçenleri anlattı. Jane şaşkınlık ve endişeyle dinledi. Mr. Darcy'nin Mr. Bingley'in gösterdiği itibara bu denli layık olmamasına nasıl inanacağını bilemedi. Yine de Wickham gibi hoşgörünümlü birinin doğruluğunu sorgulamak tabiatına uygun bir şey değildi. Wickham'ın gerçekten onca kötülüğe maruz kalmış olma ihtimali onun sevecen duygularını harekete geçirmek için yeterliydi. O yüzden ikisi hakkında da iyi düşünmekten, her birinin davranışını savunmaktan ve başka türlü açıklanamayan hallerde kaza ya da hata açıklamasını ortaya atmaktan başka yapacak şey kalmıyordu. İkisi de dedi aldatıldılar. Sanırım bizim anlayamayacağımız o ya da bu şekilde ilgili kişiler birini diğerine yanlış tanıtmış olabilirler. Kısaca onları birbirlerine yabancılaştıran nedenleri ya da şartları iki tarafı da suçlamadan tahmin edebilmemiz imkansız. Çok doğru valla. Şimdi sevgiliceğin meseleye karışmış olabilecek ilgili kişiler adına ne söyleyebilirsin? Onları da temize çıkaralım. Yoksa birini harcamamız gerekecek. İstediğin kadar gül ama gülerek düşüncemi değiştiremezsin. Sevgili Lizzie babasının sevdiği birine böyle davranmak Mr. Darcy'yi ne kadar sevimsiz bir duruma sokar. Düşünsene babasının bakmaya söz verdiği birine. İçinde az bir şey insanlık olan hiç kimse, karakterine biraz olsun değer veren hiç kimse bunu yapamaz. Elinden gelmez. En yakın arkadaşları onun hakkında bu denli yanılmış olabilirler mi? Yok hayır. Mr. Wickham'ın kendisiyle ilgili dün gece bana anlattığı gibi bir hikaye uydurmuş olmasındansa Mr. Bingley'in yanıltılmış olmasına inanmam çok daha kolay. İsimler, gerçekler, her şey samimiyetle anlatıldı. Öyle değilse Mr. Darcy itiraz etsin. Üstelik bakışlarında gerçek vardı. Zor, gerçekten, can sıkıcı. İnsan ne düşüneceğini bilemiyor. Ama Jane tek bir şeyi inanarak düşünebiliyordu. Mr. Binkley eğer gerçekten yanıltılmışsa mesele gün ışığına çıktığı zaman çok acı çekecekti. İki genç hanım bu konuşmanın yapıldığı fundalıktan çağrıldılar. Bahsetmekte oldukları kişilerden bazıları gelmişlerdi. Mr. Binkley ve kız kardeşleri Netherfile'deki ne zamandır beklenen Balo için bizzat davette bulunmak üzere gelmişlerdi. Balo gelecek salı günüydü. İki hanım sevgili arkadaşlarını tekrar gördüklerine sevindiler. Görüşmeyeli yüzyıllar oldu dediler ve tekrar tekrar ayrıldıklarından beri ne yapmakta olduğunu sordular. Ailenin diğer üyelerine pek oralı olmadılar. Mrs. Bennet'ten olabildiğince uzak durdular. Elizabeth'e pek bir şey demediler. Ötekilere hiçbir şey demediler. Çok geçmeden de gittiler. Koltuklarından erkek kardeşlerini hazırlıksız yakalayan bir hızla kalkıp Mrs. Bennet'ın ikramlarından kaçmak istercesine kapıya koşuşturup Netherfile'de balo verilecek olması ailedeki her kadını son derece mutlu etti. Mrs. Bennett, balonun en büyük kızına iltifat olarak verildiğini düşünmeyi tercih etti ve daveti resmi bir kart yerine bizzat Mr. Binkley'den almaktan bilhassa gurur duydu. Jane, kendisi için iki arkadaşının eşliği ve erkek kardeşlerinin ilgisi altında mutlu bir akşam hayal etti. Elizabeth, keyif içinde Mr. Wickham'la bol bol dans ettiğini, Mr. Wickham'ın bakışındaki, duruşundaki her şeyin teyit edildiğini gördüğünü düşündü. Catherine'la Lydia'nın beklediği mutluluk pek o kadar tek bir olaya ya da tek bir kişiye bağlı değildi. Onlar da Elizabeth gibi Mr. Wickham'la dans etmek istedilerse de Mr. Wickham onları tatmin edebilecek tek eş değildi. Kaldı ki balo her zaman baloydu. Mary bile ailesine baloya soğuk bakmadığını söyledi. Sabahlarımı kendime ayırırsam dedi, bu bana yeter. Sanırım arada bir akşam meclislerine katılmak büyük kayıp sayılmaz. Toplumun da bizden beklentileri var. Kendime eğlenmek, dinlenmek için verilen molaların herkes için faydalı olduğunu düşünenlerden biri olarak görüyorum. Elizabeth, balo denilince öyle neşelenmişti ki Mr. Collins ile mecbur kalmadıkça konuşmadığı halde ona Mr. Bingley'in davetini kabul etmeyi düşünüp düşünmediğini, Düşünürse akşam eğlencelerine katılmayı uygun bulup bulmayacağını sormadan duramadı. Ve adamın aklında hiçbir yasak barınmadığını ve baş psikopastan ya da Lady Catherine de Bert'ten azar işitme korkusundan çok uzak olduğunu görünce şaşırdı. Görüşüm odur ki dedi, iyi karakterli bir adamın saygın insanlara verdiği böyle bir balo kötü eğilimler taşıyamaz. Dans etmeye şahsen hiç itirazım yok. Hatta akşam...